Açık gazete. Merhaba, kainat. Bugün 20 Temmuz Salı, yıl 2010, ay 7, gün 201, Hızır 76. 1431, Hicri Şaban 8, 1426, Rumi Temmuz 7. Montreux Antlaşması, günün tarihi. Boğazların idaresini Türkiye'ye bırakan anlaşma 74 yıl önce bugün 20 Temmuz 1936'da Avustralya, Büyük Britanya, Bulgaristan, Japonya, Romanya, Fransa, Sovyetler Birliği, Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya arasında İsviçre'nin Montreux şehrinde imzalandı. Bu antlaşmaya göre komisyonun görev ve yetkileri Türkiye'ye devredildi. Yemek listesi gün 201. Etli enginar, peynir soslu makarna, salata, muhallebi. Büyük, Büyük Saatli Marif Takvimi made <laughs> the Merhaba herkes Açık Radyo Burası 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete başladı Ömer Madra, Abi Haligua ve Gürkan Vahis ile birliktesiniz Günaydın, günaydın. Santana'ya da bir günaydın diyelim Carlos Augusto Santana Alves asıl adıyla Meksika doğumlu bir Amerikanın yetiştirdiği Amerikan vatandaşı Amerika Birleşik Devletleri ve önemli çok önemli bir rock, müzisyen ve gitaristi ee, ve Kendisi çok uzun zamandan beri bütün Grammy ödülleri de dahil olmak üzere olabilecek bütün ödülleri de almış bir müzisyen. Yeryüzün gelmiş geçmiş en önemli gitaristleri arasında da yer alıyor. Rolling Stone dergisini yaptığı ankete göre bu listede de 15. sırada yer almış bulunuyor kendisi. Türkiye'ye de birkaç kere geldi bildiğim kadarıyla. Santana'dan bu 1988 Montreux Jazz Festivali'nde Wayne Shorter'la birlikte Wayne Shorter ve ekibiyle birlikte yaptığı bir konserden verdiği bir konserden Blues for Salvador El Salvador için türkü diye çevirebileceğimiz bir parçanın büyükçe bir bölümünü dinledik evet haberlere bakalım Körfez'deki yani Meksika Körfezi ile başlamak gene doğru olabilir herhalde. Yeni bir sızıntı başladı. Deliği kapattı, kapattığını açıkladı bir BP şirketi Meksika Körfezi'ndeki dünyanın dibinde açılan delik, çivi diye, diyebiliriz, çıkan çivisi. Onlarla ilgili petrol kazasıyla ilgili çalışmaları denetleyen Amerikan hükümetinin yetkilisi Ted Allen benim hayatımda duyduğum en ahmakça açıklamalardan bazılarını yapmaya devam ediyor. Biraz... Bir yandan onu da anlamak gerektiğini, hani yiğidi öldürüp hakkını vermek için söylemek gerekiyor herhalde. Ne desin? Yani çünkü <gülüyor> evet. e, öyle bir felaketle karşı karşıyalar ki, toptan onları da alıp süpürebilecek boyutlarda ve hiçbir açıklaması telafisi yok bu işin. Evet, o, o açıdan empati yapabiliyorum ben de. Senin gibi <gülüyor> Saad amcaya. Zaten gayet tonton ton bir hali de var. Evet. Amiral. Yani böyle beyaz pembe, tatlı, hoş bir adama benziyor. Evet, saçlı sakallı filan. Güzel bir şey yani. Alan şey demiş mesela, bunu çok beğendim ben yani. Günün açıklamaları arasında birinci sıraya yerleştirebiliriz. Körfez'de belirlendi bir petrol sızıntısı demiş. Ama arızalık uyudan kaynaklanmıyor demiş. Başka yerden size. Evet. Ya yani mesele yok. BP'yi kurtarmak ama peki hala Konu... o sızıntıyla bağlantılı mı? Hani tıkaç takılan vesaire. Yani... yani yoksa hiç alakası yok ve bambaşka bir şey mi olmakta? Öyle diyor işte. Kaza bölgesine 3 mil uzaklıkta diyor. Petrol sızıntısı belirlendi. Kuyuya geçen perşembe ta kapağı taktı BP diyor. Onun üzerindeki test çalışmalarını etkilemeyecek. Yani önemli olan petrol e, akması değil. BP'nin kurtarılması. Ben öyle anladım. Sen ne diyorsun? Ölçümlere devam edilecek demiş. Kapaktan petrol sızıp sızmadı ve kapağın altındaki basıncın ölçümleri alınıyormuş. Basınç aşırı yükselirse kapak açılarak yer altının derinliklerinde daha büyük sızıntının önüne geçilecekmiş. Vallahi iyi. Yani... E Ama bu tip felaketler bir açıdan daha da iyi oluyor bence. Sistemin nasıl işlediğine dair. Çünkü koca bir şey oluyor. Hani bu piyasa dediğimiz şey, şirketler dediğimiz şey koca koca bir şey hepimizin hayatını belirliyor. Ama bir yandan da o kadar büyük ki göremediğimiz nasıl işlediğini anlamadığımız bir yöntem. Ee, yani bunların da nasıl işlediği, nereye doğru gittiği, nelerin önemli, nelerin önemsiz olduğuna dair bu kriz anları aslında iyi turnu sol kağıtları oluyorlar. Evet yani şey, şey Hiç tartışılacak bir şey tarafı yok Yani kazanın <gülüyor> Bu çevre felaketinin Faciasının diyelim büyüklüğü konusunda Zaten Dar Cemal Bölgede Amerika'nın en önemli genç kuşak Bağımsız gazetecilerinden e, Ve Yüzlerce fotoğrafla Gösteriyor ki herhangi bir ortalama Gözün Erika Blumenfeld Diye bir fotoğrafçıyla Birlikte geziyor Yani onun gösterdiği şeyle açıkça görülüyor ki bu dünyada bunun artık bir daha altı kapatılamayacak bir korkunç bir delik açılmış durumda. Yüzlerce fotoğrafçı Dumanların içinden geçiyorlar uçakla kimyasalların ağızlarını burunlarını kapatıp birazcık ömürlerini kısaltma pahasına buradan geçip fotoğraf çekiyorlar. Yani devasa alevler bir kere bütün her yerde yananlar var. Metan ve benzen yakılıyor bir tarafta. Kimyasal gaz böyle bütün güneye doğru çöküyor diyor. Ve bütünüyle bulundukları bölgenin içinde yanan bölgeler akmış rengarenk böyle mor, yeşil, hı hı. gökkuşağı renklerinde parıltılar... Ve olabilecek en doğa dışı görüntü diyor. Yani bütün Meksika körfezi dünyanın altıncı büyük su kütlesi bu arada kendisi. Karadeniz'den falan çok büyük yani. Meksika körfezi. Okyanus. E, okyanus. Bütün milyonlarca irili ufaklı hayvan. Yani mikroskopikten dev balinalara bir mesela şey fotoğrafı vardı. Kıyıya vurmuş bir yunus cesedi böyle. Yarısı paralanmış filan vaziyette <gülüyor> Ekosistemler ve bütün hayat buna bağlı olan hayatın Bu korkunç felaketten etkilenmeyeceğini düşünmek imkansız deniyor Yani ölümün için e, mavinin içinde ölüm Yani kanser vurmuş bölgeler gibi yapmış diyor Kendi aldığı alelacele aldığı notlardan okuyorum Masmavi körfez artık böyle lekeler halinde bir kanserlenmiş gibi daha doğa dışı bir manzara olamazdı diyor. Yani tamamen bir film gibi böyle gözleri ceyir ceyir yanıyormuş ve nefes almakta pilotlar da dahil güçlük çekiyorlar ve böyle yaralanmış gibi kanama halinde bir durum. Evet durdurmaya çalışıyorlar bu volkan patlamasını. Fakat kaotik bütün gündelik 60 bin varil aktı. Şimdi bir kapatıldı mı kapatılmadı mı bilinmiyor. Fakat bunun asırlarca süreceğinden de kimsenin şüphesi yok diyor bu konuda bilgi olanlar. Ve çok hafife alınmış. Şu ana kadar mesela 3000'den fazla kuşu toplamışlar ve... İşte bir şekilde temizleyip tekrar doğal hayata kavuşturmaya çalışıyorlar. Ama bu tabi sadece bu bile 3000 kuş toplanması bile felaketin büyüklüğünü anlatmak için küçücük bir oran yani bu. Ve 5 eyaleti Amerika Birleşik Devletleri'nin 5 güney eyaletini kapsamış durumda Avrupa'ya ve diğer denizlere de Ulaşması bekleniyor eninde sonunda. Ve en kırılgan bölgeler yani yiyecek şeyini de mesela yiyecek ağını diyelim ona. Dokusunu da bozmaya başlamış durumda. Mesela Associated Press haberinde Meksika körfezindeki dökülmenin... bazı yaratıkları ya boyayarak ya öldürerek ve başkalarının da yemi olacak bu yaratıkların ölmekte olduğunu gösteren pek çok şey var. Mesela hıyar şeklinde jelatinli bir organizmalar var. Onlar da zaten tehlikedeki deniz kaplumbağalarını yediği bir şey. Onlar da gidiyormuş. Yani zaten bir şey gitti mi hızla diğerleri de ...gitmek zorunda değil mi? Yani imkansız diyor şeyi... ...tarif etmek diyor Dar Cemal. Yani sözlerin... ...hatta görüntülerin bile... ...fotoğrafların bile anlatması... ...imkansız diyor. Yani de büyük dev... ...halkalarla uçuyorlarmış... ...kaynağın etrafında... ...ve herhangi bir yönde... ...360 derecede... ...petrolden başka hiçbir şey görmedim diyor. Yani 75 bin Mil karelik bir alan Petrole bulanmış durumda Bu kilometre kare olarak Çok daha büyüktür herhalde Ne kadar şey oluyor bilmiyorum Hı -hı. Çevirmesi Mesele böyle Yani Ama iyi haberler de var Yani meselenin bir diğer boyutuysa Aslında e, mevzunun daha çok Türkiye'deki basında görebildiğimiz kısmı ne olacak BP'nin hali kısmı işte yine sürekli olarak sayaçlar işliyor BP ne kadar zarar ediyor BP'nin durumu ne falan filan diye işte yine üzüntülü haberler var bugün işte 4.5 milyarı geçti zarar falan filan diye Hı -hı. bununla ilgili de bir tartışmalar yürüyor ki bence sistemin nasıl işliyor olduğuna dair ve aslında hani bu serbest piyasa tırnak içi Kalın kalın çünkü serbest olan herhangi bir şey yok bu konuda ve e, aslında yaptığımız için sadece ticaret ve benzeri olduğuna dair yanılsamayı çok fena kırıyor bu tip durumlar bence. E, ya Mesela şey var İngiltere şey açıklamış e, asla BP'nin batmasına izin verilemez çünkü emeklilik sistemi BP ile çok yakından alakalı ve e, binlerce kişinin BP maaşını ödüyor demiş İngiltere. E haklı haklı. ama zaten ama bize böyle anlatılmıyor ya hani şirketler serbest piyasa içinde doğru yapıyorlarsa kazanıyorlar yanlış yapıyorlarsa kaybediyorlar falan hani böyle serbest ya evet o da doğru yo bir Do yani birinden biri doğru olmamalı daha doğrusu yo derken ya yazı ya tura gelebilir değil mi dik gelebiliyor mu bu bu kapitalizmde tamamen <gülüyor> dik geliyor gelebiliyor dim dik Mesela e, David Cameron işte demiş ki BP'nin geleceği çok önemlidir falan filan. E, İngiliz başbakanı olarak söylüyor bunu bir şirketle ilgili. Burada bitmiyor konu. E, ya, ardından ziyaret... da gidiyor şimdi Cameron. Nereye? Amerika'yı, Obama'yı. Evet ziyaretine. bu konuyu Arada görüşecekler. Bunu görüşecekler evet. Aman İngiltere ile Amerika'nın arasında Britanya ile bir Hı. tatsızlık çık, çıkmasın da benim en büyük kaygım bu. Yok çıkmaz. Yani sonuç olarak onlar her halükarda son tahlilde uzlaşmak zorunda olduğuna göre bir orta yol bulacaklardır. Zaten bulacakları kesin. Niye derseniz BP'nin batma, çıkma, satılma falan gibi bir ihtimali yok. Oh! Rahat edebiliriz evet. Yani Londra Kraliyet Enstitüsü Uluslararası Siyaset Bilim Profesörü, Ristiyan Demokrat Partili Alman politikacı Fribert Flüger, doğru okuyorum umarım adını adamın, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin stratejik nedenlerle BP'nin iflasına veya devredilmesine izin veremeyeceğini vurguluyor. Diyor Kim ki, veremiyor izin? E, İngiltere B ve AB. ve evet. yani Avrupa Birliği. Yani özetle e, aslında sermayeyi elinde tutan kıta diyelim. Yani Avrupa açısından öyle bakabiliriz Büyük herhalde. Büyük beyaz adam. Ha, öyle de denilebilir. Biraz daha eskiye <gülüyor> gidersek. <gülüyor> Diyor ki kendisi enerji ihtiyacının karşılanmasında bir veya iki ülkeye bağımlı olmak istemiyoruz. Diğer ülkeler istiyorlar biliyorsunuz onlar istemiyor. Hmm. Her ne kadar BP'yi Meksika körfezindeki çevre felaketi nedeniyle ciddi şekilde eleştirsek ve bunun bedelini ödemesi gerektiğini düşünsek. D. BP jeopolitik yıkımı uğramamalı. Jeopolitik yıkım ne demek diye düşünürseniz şimdi cevabı da geliyor. Şirketin çökmesi Çin veya Libya gibi bir ülkenin Avrupa'nın bir dev işletmesini satın almasına dolayısıyla Avrupa'nın stratejik çıkarlarının tehlikeye girmesine yol açar. Ne? Çin'in ya da Libya'nın şirketi satın alması ihtimali mi var? Niye olmasın ki? Yani parayı veren değil mi bu işler kar ve zarar değil mi? Hani para hesabı. gözlü sarı derili petrol çıkarıcılar <gülüyor> olamıyor mu? <musun>? Petrol <gülüyor> ya da Arap. Ya bence mahsuru yok gibi ama belli ki mahsurluymuş. Demek ki neymiş öyle paramız var bu işler çok çalışan az çalışan falan bence bütün oyunu özetliyor gibi Hani asla yukarı çıkma ihtimaliniz yok aşağıdaysanız çünkü o yukarıda birisi oturuyor Böyle bir durum var her zaman bu kapitalizm dediğimiz şeyde Fakat Aslı Flüger'in açıklamalarının en sonuncusunu en çok sevdim ve beğendim BP her şeye rağmen bu yıl 15 milyar avro kar edecekmiş zaten evet zaten diyor Flüger'de Meksika körfezindeki çevre felaketinin BP milyarlarca dolara mal olmasına rağmen bu rakam şirketi sarsmaz diyor Ya yani bir şey yok şirket için üzülmeyi bırakalım Meksika körfezinde üzülebiliriz diye yok. de bakmak mümkün hayır ona da üzülmüyoruz bence zaten boş ver niye üzülüyoruz ki <gülüyor> Ted Allen zaten şey demiş açıkça işte. Bu akan ya yani Meksika köyfezinin dibinden çıkan bu BP'nin yaptığı bir şey değil demiş. Rahat edebiliriz demiş. yani ne, Bu yeni asıl. BP'nin değil kimin peki? Kiminse kim? <gülüyor> yani ya Shell'indir ya Exxon <gülüyor> Mobil'indir. Yani ben gidip çıkartmadım. Senin de yapmadığını biliyorum bu ara. Daha önce yapmıştın ama bu ara yok. <gülüyor> e, e, kim yaptı bunu? Ne bileyim ben ya. Ama boşver <gülüyor> zaten dertli bir şey. Bu arada başka bir e, bağlantıdan da bahsedebiliriz. Evrim banda şeyden yazıyor. Ee, tarafta yazmış. Bilenler bilmeyenlere haber versin diyor. Rus enerji şirketi Rosneft ile Chevron Karadeniz'de ortak petrol arama çalışmalarına başlamak üzere. Geçen ay prensipte anlaşmaya varmışlardı. Bak burada ama Chevron var. Bir de Rosneft var. Bu iki şirket 2001 sonunda Karadeniz'in doğusunda ilk kazılara başlıyormuş, ilk sondaj çalışmalarına. Bir müjdeli haberimiz, müjdemi isterim yani. anlaşma Rosneft Başkanı Sergey Bod Bodgançikov ve Chevron Başkanı John Watson tarafından imzalanmış. İmzalamakla da kalmamış. Şirket web sitesinden yapılan duyuruya göre imza törenine kim gelmiş? Kim? Rusya Başbakanı Vladimir Putin ve Rosneft'in üst düzey yetkililerinden Putin'in de baş yardımcısı olan Igor de katılmış. Bu iyi bir şey mi? Ya bilemedi i̇şte mi? Karadeniz'de bir kaza olursa onlara soracağız demek. E, Rahatlayabilir miyim? <gülüyor> Tabii canım. Peki. Yani e, bu havzadan yaklaşık 900 milyon ton petrol çıkartılabileceğini düşünüyoruz. Düşünüyorsak iyidir. Petrole ihtiyacımız var. Güzel. Bu şey iyi oldu. Yani kaderimizin bütün dünyanın kaderini aslında bu BP gibi şirketlere bırakmamız iyi olmadı mı yani? E i̇yi oldu tabii. Niye kötü olsun? Çinliler Çinlilerle ilgili de çok yeni harika bilgilerim var. Daha sonra konuşabiliriz. Or Güneydoğusundaki endüstri yani totaliter kapitalizm yöntemi uygulanıyor ya Çin'de şimdi. Hı hı. Orada da işçileri günde 14 ila 16 saat çalıştırıyorlarmış. Hiç aralık yok. 14-16 saat çalış, ondan sonra zaten sokuyor mahalleye, kapıyor kilitli, <gülüyor> kilitli <gülüyor> kapıyı tamam. 4 ayda 400 saatten fazla çalışması normalmiş bu şeytan şeyleri. Ayda 400, 400 saat. saat. İyi. <gülüyor> Özellikle gi giyecek endüstrisinde ve bir de dahası e, her yıl sadece Şenzen Şehrinde 12 ya 10 12 14 kişi ölüyormuş işçileri. Neden ölüyormuş biliyor musun? Aşırı çalışmaktan. Sadece bu sebepten ölüyorlarmış. Ama güzel günlere doğru gidiyor için. Evet. Yani çünkü aslında okuduğum haberler bunlar değil. Ya yani genellikle Financial Times ya da Wall Street Journal'ı ya da Hürriyet'i ya da ya da neyse işte bir gazete açtığınız zaman ekonomi sayfasını ne okuyoruz? E, gittikçe büyüyen bir Çin oldu, uyanan dev, zıplayan dev, hoplayan dev, e, dünya devi ve dünyanın en büyük büyüme rakamları. Okuduğumuz i̇şte öyle sağlıyor şey so bu rakam Ama bunu okumuyoruz genelde, okuduğumuz kısmı büyüme kısmı. Evet okumuyoruz. Yani bir de bir ufak problem varmış, dörtte üçü ücretlerini alamıyor alamadıklarından şikayet ediyorlarmış ve intiharlar oluyormuş. Hmm. Yani böyle çalıştırılıp ücret de alamadık, alamadıkları oluyormuş. Hatta bu konuda bir kitap yazan Çin Kuanli de şey demiş. Yani Marksist anlamda burada kapitalizmden bahsedemeyiz. Çünkü bunlar işçi olmaya başlamadılar. Normalde bir ücret almaları gerekir işçilerin. Gibi. Anladım. Teknik olarak hala köle e, evet. diyebiliriz. Evet. Teknik olarak işçi... ...şeyine Aha. girmiyorlar demiş. Girmediklerine göre teknik olarak da... ...işçi faydalanmaları manalı olmaz... ...değil mi? Aynen. E tamam. Ama... ...bu arada tabii küresel iklim değişikliği... ...açısından iki katına... ...çıkaracaklarmış. 12... ...milyon tona... ...çıkarıyorlar şeylerini de... ...karbondioksit oranlarını. ...bu hızla büyümeye devam ederlerse... ...bu da fena bir şey değil değil mi? Yok hiç fena değil. <gülüyor> Gayet güzel. Ya yani evet. o zaman kapitalizmin durumu iyi, e, ekoloji zaten mevzu bahis değil. Hele hele e, insanların ne koşullarda yaşıyor, çalışıyor falan olduğuysa iyice ne sıkıcı, bunaltıcı ve ne yapalım ki ödememiz gereken bedel olarak karşımızda bundan bir durum, değil mi? Evet. Tamam. Parti. ona eriyor yalnız işte e erebilir zaten hani partiye katılıp e kokteyl kısmından faydalananlar açısından daha fazla yerlerse bence bağırsak bozukluğu daha içerlerse de koma mümkün o yüzden parti bitmeli evet parti bitti bundan sonra <gülüyor> Allah kerim diyelim ve geçelim ha Amerika tam geçerken aklıma gelen güzel bir haber daha var bunu tamamlayıcı Amerika ilk ruhsatı vermiş kime Sı denizlerde petrol arama şeyini Ha öyle mi? Evet evet. Ya bu önemli. Çoktandır istenen ama olmayan işlerden biriydi bu da. Zaten şimdi BP'nin şeylerinden hisse senetlerinden satın almak isteyen bir şirket vermiş. Adını duyunca bayılacaksın petrol arama şirketi. Kızıl delillerden Apache Corp. Çok güzel. <gülüyor> Gerçekten öyle mi? <gülüyor> evet evet Apache adında ve şimdi e, ona vermişler yalnız e, yani 150 metreden daha derine gitme artık demişler. Oralarda ara petrolü demiş Obama yönetimi. Hmm. Yeni güvenlik ya, hükümetin verdiği yeni güvenlik şeylerine uymayanlar kurallarına uymayanlara verilmiyormuş ruhsat. Demek ki Apache şirketi ilk uymuş kurallara öyle demiş zaten hükümette Reuters haberini okuyorum ve Amerika Birleşik Devletleri İçişleri Bakanlığı da bir moratorium vermişti yeni 30 Kasım'a kadar şey yapacak <gülüyor> ama tabii şirketler bu moratoriumlara da dava açıyorlar ve kazanıyorlar çünkü hakimler de zaten şirketlerin petrol şirketlerinin hisse senetlerine ellerinde tutuyorlar. Hiç alakası yok. Hukuk ve adalet. Bunu gerektirdiği için aldıkları kararları alıyorlar. Yani başka türlüsünü düşünecek olursak çünkü hukukun çöktüğünü kabul evet. etmek zorunda kalırız. Sonra canımız daha da sıkılabilir. O yüzden iyisi mi? Bence sen benim söylediğime inan. Tamamdır. Tamamdır abi. <gülüyor> i̇nanmak daha kolay olabiliyor öbür türlüsünler. En azından hani öyleymiş gibi yaşayıp devam edebiliyoruz. Kabil'de bir intihar saldırısı daha olmuş. En az 3 kişi ölmüş. Ve şeyde de Taliban'la konuşmalara başlıyormuş. Amerikan hükümeti de galiba. <gülüyor> Afganistan'da bir konferans. Bu zaten oldu. başlamamış mı? Başlamış. ama bir daha başlıyormuş işte. Dünya politikasının büyük isimleri de. Kabile uçuyorlarmış bir konferans. Afganistan'ın geleceği kararlaştırılacakmış. Fakat e, uluslararası oradaki şeyler var ya şahıslar, evet. diplomatlar, bir sürü böyle zenginler falan onlar da aksi yöne uçuyorlarmış. Kaçıyorlar çünkü kapatılacak güvenlik sebebiyle kabilede her şey güvenlik kapatması olacak. Kabusu yaşamamak He, için de. Evet lockdown diyorlar ona işte kilitlenip kilit altına alınmamak için. Ring of Steel operasyonu yapılıyormuş. Çelikten halka operasyonu güvenliği altında onlar da kaçmışlar ama. Hmm. İyi. Ama Afganistan'ın Parası geleceğini... olmayanların ya da e, işte az buz parası olanların du durumu neymiş kabille kalıyor onlar değil mi gidemiyorlar. ...ve hayat onlar için biraz daha kabuslu olacak... ...bu görüşmeler sebebiyle. Evet... ...yani haberin sonu şöyle bitiyor... ...Guardian'dan aldık... ...Taliban'ın en çok güven duyduğu şey... ...kesin bir zafermiş... ...tek gözlü lideri Molla Ömer... ...hatırlıyor musun onu? ...şartlarını... ...daha yeni kendi liste şartlarını koymuş... ...yani Birleşmiş Milletler'in ...işte teröristler listesi var... belli başlı Taliban yetkililerini şey yapalım demişler uluslararası yasaklardan filan kurtaralım diye bir teklifler gelmiş Taliban'a yani hem uluslararası camiadan hem Amerika'dan hem de Afganistan'ın değerli yöneticilerinden onlara cevap vermiş Molla Ömer kendi karşı listesi varmış öğrenmek istiyor musun Molla Ömer'in de barış bu görüşmelere başlamak için. E, şu şu şu isimli hükümet yetkilileri ve politikacıların öldürülmesini talep ediyorum. Bunun dışında bir şey isteğimiz yok demiş. Fazla bir şey istemiyormuş zaten. Yani bunlar suçludur. Vatana ve kabile ...kötü muamele ettiler demiş. Bir de... E, ...yakında... ...tamamen... ...kuraklıktan kahrolacakmış... ...Kabil kenti. Zaten öyle değil mi desem... ...ayıp olurdu. Çok daha fecisi geliyormuş... ...Guardian'dan John Vidal... ...çevre muhabirinin haberi. Yani bütün... E, Ta şey bölge şişmiş çünkü şehir İstanbul ve diğer bazı büyük megapoller gibi olmuş ve çok az su kullanıyorlar aslında günde 40 litre ortalama yani diğer Asya megapollerinden filan çok daha az şehirlerinden kullanıyorlar ama yani şu anda bölgedeki Yerel çatışmaların %43'ü su yüzünden çıkıyorlarmış. Daha yeni iki kişi öldürülmüş bıçaklanarak su çaldığı gerekçesiyle muazzam bir su problemi kabildi başlıyormuş ama onu da başlamış zaten de devam edecekmiş ama onu da herhalde bir bir ölleder belki. Yoksa Şevran halleder. birleri halleder ya. Bize mi düştü? Aynen sorun? öyle. Rahat durabiliriz. Hiç sorun yok bu konuda. Nasıl halledecekler. Açık Gazete. Yine Santana ve arkadaşlarına kulak verdik. Onun doğum günü Carlos Augusto Santana Alves Aslında ama herkes Santana diye biliyor. Hepimiz öyle biliyoruz. 1947'de bugün doğmuştu. Önemli bir gitarist ve müzisyen aynı zamanda da sıkı gruplarda kurdu hep ve. 1990'ların sonlarına doğru da yeniden büyük bir şöhreti tekrardan ikinci hayatına da başladığı söylenebilir. Onun, onun ve arkadaşlarından Spirits Dancing in the Flesh adlı albümden Peace on Earth, Mother Earth, Third Stone from the Sun. Güneşten üçüncü aşağı doğru inerken üçüncü taş diye adlandırılan ilginç bir süperçe adı vardı. İkisinin potpurisini bir şekilde medleyine dinledik. Evet devam ediyoruz. Saat 8.42 açık radyo, açık gazete. Büyük bir bir suikast dolayı var Yunanistan'da. Aslında tam olarak ne olduğunu söyleyebilmek için gazeteciyi daha yakından da tanımak gerekir. Ancak ancak Olan bitenin felaket, korkunç bir durum olduğunu söylemek için herhalde tanımaya ya da bilmeye gerek yok. Ee, bir gazeteci vurularak öldürüldü Yunanistan'da. Bağımsız gazetecilerinden biri olduğu söyleniyor Yunanistan'ın. Önde gelen, evet. Jolias, e, Sokrates Jolias Atina'da vurularak öldürüldü. Kapısını çalmışlar ve e, arabasının çalındığını söyleyen tanımadığı kişi izleyerek evden çıkmış. Ve evin önünde tabancayla çok sayıda e, ateş edilerek öldürülmüş. He, BBC 15 kurşun sıkıldı diyor evinin önünde. Düzün... Tema Radyo'nun e, toplumsal ve siyasal da bir blogun, e, trok, Troktiko'nun yayıncısı imiş. Sokrates Julius ve e, ayrıca da önümüzdeki günlerde bir yolsuzluk dosyası açıklayacağına dair de haberler var. Daha önce başka yolsuzluk dosyaları. açıklamış. Burada araştırmacı ya da soruşturmacı gazeteci diye adlandırılan gerçek gazetecilik yapmaya çalıştığı anlaşılıyor. Çok iyi tanımıyoruz ama yani. <gülüyor> gerçek gazetecilik yapıyor olsa da olmasa da zaten böylesine bir şiddet eyleminin, böylesi bir evet. e, medya saldırının herhalde kabul edilebilir yanı yok. Ama ayrıca böyle bir saldırının böyle birine gerçekleştirilmiş olması da daha da herhalde can yakıcı. Evet. 37 yaşındaymış. O Güvenlik Şeyi gibi Kılığında bir Güvenlik Görevlileri gibi Üniformalarla Güvenlik görevlisi kıyafetleri içinde bir türlü söyleyemedim Kapı açıldığında da Kurşun mermi yağdırmışlar 2 ya da üç kişi suikastçı Tema FM adlı Özel Radyo'nun Haber şefi kendisi Meslektaşımız Ayrıca diye de işte evet popüler bir internette blogu varmış. Evet. Böyle. Yani herhalde e, olayın ortaya çıkarılması ve ne şekilde gerçekleştiğin hızla aydınlatılması çok önemli. Bunu talep etmek gerekiyor Yunanistan'dan, Yunanistan devletinde. Evet, Yunanistan'da da tabii yeni bir sayfa daha açılıyor çünkü 20 seneden beri böyle bir şey olmadı diyor El Cezire Hı -hı. gazetesi de e, gazetecilere saldırı olmamış evet bir grupta üstlenmiş mi nedir fanatik devrimciler diye üstlenmemiş de fanatik devrimciler adını kullanan bir grubun kullandığı silahların kilarla benzerlik taşıdığı belirtildi diye ne diyor belirsiz bir, bir haber bir bilgi parçası var Henüz daha herhalde çok taze olduğunu söylemek e, yanlış olmaz olan bitenin. Evet şimdi bir de ilginç Türkiye'ye geçelim biraz Türkiye da. geçmeden bir uluslararası haber daha vardı hmm. vermek gereken kesin. E, o da Başbakan Netanyahu'nun başbakan olmadan 9 yıl önce hmm. e, sarf ettiği sözlerin İsrail'in 10. kanalında yayınlanmış olması. E, yaklaşık 9 yıl önce İsrail Başbakanı Netanyahu... E, Aslında o zaman da başbakan, o zaman da başbakan ama e, araya bir evre girmiş olsa Netanyahu'nun ciddi anlamda politik bir hat değişikliği geçirdiğini söylemek çok kolay değil. E, kameraları kapalı zannediyor ve çeşitli sözler sarf ediyor. Daha içten diyebileceğimiz e, şunları söylüyor aslında e, Amerika Birleşik Devletleri'nin manipüle etmenin kolay olduğunu, e, Amerikan e, kamuoyunun genel anlamıyla İsrail'in bu politikalarını desteklediğini. Ee, ve bu sebeple de Oslo Barışı'nı bilerek baltalamak gerektiğini ve Oslo Barışı'nın e, içeriğinin tamamen değişmesini istediğini söylüyor. Ve asıl amacının da Filistinlilere acı dolu sayısız darbe vurmak istemesi. Ana amaç bu. Onun üzerine Amerika itiraz etmez mi diye sormuş birisi. Evet. Yok onlar iyidir Amerika. Şunu söylüyor. En temel şey ilk olarak onlara darbe vurmak. Sayısı sadece bir tane değil. altından kalkabilmesi çok zor olan acı dolu sayısız darbeden bahsediyorum. Öyle ki el at, öyle ki el attıkları her şeyin yıkılacağından korkmalılar diyor ve aslında Gazze'de olan biteni açıklamak biraz daha kolaylaşıyor perspektifle baktığımızda. Evet. Yani bu bir teröre karşı güvenlik Filistinlilerin attığı roketlere karşı filan bir güvenlik meselesinin ötesinde baktığını gösteriyor en azından. Bu daha makroda bir zaten politik plan olduğunu söylüyor. Yani e, aslında Kurt'la Kuzu'nun bu nehir hikayesi. Kirlendi mi nehir, kirlenmedi mi hikayesi. Çünkü e, temel sıkıntı Netanyahu politikası açısından Oslo. Oslo'nun delinmesi. Şöyle anlatıyor zaten. Anlaşmanın maddelerini öyle bir düzenleyeceğim ki, Oslo'dan bahsediyor. 1967'de belirlenen sınırları destekleyen görüşe bir son vereceğim. Kimse tanımlanmış askeri bölgenin ne olduğunu belirtmedi. Tanımlanmış askeri bölge güvenlik bölgesidir. Benim bildiğim kadarıyla da tüm vadisi tanımlanmış askeri bölgedir Hı -hı. diyor. Ve böylece e, bildiğim gibi takılırım. Onun yolunu açıyor İsrail'in militer politikaları açısından. Bunun şu açıdan da önemi olduğu söylenebilir. Yani Oslo Anlaşması'nın... De... etkisiz kılınmayıp belki de Orta Doğu'da 1967'den sonraki yıllar içinde tek barışa ve bir çözüme doğru gidilecek nokta işte bu Oslo Antlaşmasıydı, Camp David Antlaşması, Camp David'de yapılan görüşmelerdi zaten Aha. ve orada da bş belli ki İsrail, Oslo Doğru olduğu için, barışı getirme ihtimali olduğu için imzalamadım. Ben gerçekten böyle olduğunu düşünüyorum. En yaklaştığı evet. e, noktalardan biriydi barışım, Oslo süreci aslında. E, ve işte tam da e, Clinton'da e, hakikaten Evud Barak'tı yanılmıyorsam e, vazgeçen hı hı. son anda. Başka türlü sunuldu ama Ehud Barak'ın kesinlikle vazgeçtiği biliniyor şimdi artık. Bütün İsrail'li tarihçiler falan da gayet net olarak bunu yazıyorlar. Tam en yaklaştığı noktada demek ki böyle bir baltalama durumu da oluyor. İşte Bill Clinton'ı da Filistin yanlısı olarak nitelendirmiş aynı konuşmada. Ben Benjamin Netanyahu. E, e, bu iyi ya da kötü bir anlam içerip içermemesinden bağımsız haksızlık olur. değil mi? pek Filistin yanlısı diyebileceğimiz biri değil Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bill Clinton ama işte ilk defa belki de onun döneminde Cam David şey yapıldığı için böyle düşünüyor diye şimdi bu çok bana mantıklı geldi mantıklı tabi kendi içinde tutarlı bir evet. konuşma ama hani neye tekabül ettiğine bakacak olursak birkaç savaş suçu birkaç da böyle işte ne yapalım tatsız duruma galiba tekabül ediyor olması ihtimali de var Evet onunla bağlantılı bir o zaman bir şey daha verelim. İnsan Hak ve Hürriyetleri İHH İnsani Yardım Vakfı İsrail'in Mavi Marmara saldırısıyla ilgili bir uluslararası komisyon kurulması ve soruşturmanın bu komisyon tarafından yürütülmesi konusunda ısrar etmiş. Çünkü İsrail de şey, kendi bir komisyon kurup pek sonuç alınacak bir şey koymamıştı ortaya. Hı hı. İsrail'in raporunu da eleştirmiş ve diyor ki bu raporda İsrail en kötü senaryo ile yöneten askerini savunmuştur. Bir takım istihbarat eksiklikleri sıralandıktan sonra operasyonun planlanması ve uygulaması savunulmuştur. İsrail bu raporda faturayı kamuoyunda prestiji zaten sıfırlanan deniz kuvvetleri komutanına kesmiştir. Operasyonda 9 aktivisti öldüren askerlerse suçlanmıyor. Oysa gemiye inen komandolar silahsız insanları öldürdüler. Sadece nefsi müdafaada bulunan aktivistleri değil, olay esnasında fotoğraf çeken Cevdet Kılıçlar ve kamera çekimi yapan Furkan Doğan'ı yakın mesafeden vurarak öldürdüler. Kılıçlar alnına isabet eden kurşunla hayatını kaybederken Furkan Doğan yaralandıktan sonra yakın mesafeden 5 el kurşunla öldürüldü diyor. İşte 19 yaşındaki... kişi İsrail askerleri lazer güdümlü silahlarla sivil insanları öldürdüler ve yaraladılar ancak bu rapor demiş yani İsrail'in kendi hazırladığı rapor İsrail komandolarının katliamını örtbas ediyor rapor asker için hazırlanan bir çalışma olsa da Başbakan Benjamin Netanyahu Savunma Bakanı Ehud Barak ve Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman'ın onayı alınmadan bu operasyon yapılamazdı demiş Raporu özetlemek gerekirse bize göre bu rapor çöpe atılması gereken bir rapordur diyor. Yani tamamen insani amaçlarla yola çıkan 36 ülkeden 588 sivil insana uluslararası sularda kanlı bir saldırıda bulunmuştur. Özür dilememekte ısrar eden, tazminat ödemeyen, 7 gemiyi iade etmeyen, Gazze'deki ambargonun tamamen kaldırılmasını kabullenmeyen İsrail'den, suçunu itiraf etmesi elbette beklenemez diye de yazıyordu. Evet bu. Peki artık Türkiye'ye birazcık evet. geçebiliriz. geçebiliriz. Ağır bir ağır diye diyebileceğimiz bir haber de dağdan inenlerin geri dönmesi haberi var. Onunla başlayalım. Bence bu işin başlığını şöyle koymak da mümkün. Herhalde artık açılımın resmi olarak sona erdiğini söylemek mümkün. Çünkü e, açılım Dediğimiz sürecin içinde gördüğümüz gelen şey e, aslında mülteci kampından ve dağdan gelenlerin Türkiye'ye giriş yapmasıydı. E, şimdi bunların geri dönmesiyle birlikte bir kısmının e, özellikle mültecilerin herhalde bu açılım dediğimiz şeyin de e, tek adımı ortadan kalkmış ve böylece açılımda bitmiş oluyor diyebilir miyiz? De, muhtemelen diyebiliriz evet. Yani demokratik açılım kapsamında geçen Ekim'de Habur'dan Habur kapısından giriş yapan 34 kişiden 19'u geri dönmüş. Sınırı kaçak yollardan terk ettikleri iddia edilen bu kişilerin diyor Mahmur'a yerleştikleri belirtildi diyor. NTV'nin haberi bu. 3 eh. kişi haftalar önce geri dönmüş zaten. 19 kişi de bugün sınırı geçerek Kuzey Irak'a gitmiş. 5'inin Kandil'deki örgüt kampından 14'ünün de Mahmur'dan Türkiye'ye giriş yaptıkları kaydedilmiş. Pardon sen bir şey söylüyordun ben kesti. Yo tamamen şeydi benim de derdim Mahmur'du. E, bu Kandil ile Mahmur arasındaki ayrımın ne olduğunu Türkiye'deki basın ve gazeteciler bir türlü öğrenemedi. Ya da bilerek yapıyorlar. İkisinden biri. Mahmur bir mülteci kampı. Birleşmiş Milletlerin kontrolünde ve Türkiye'den e, Düşük yoğunluk çatışma sebebiyle kaçmak zorunda kalan Türkiye vatandaşlarının kaldığı bir kamp. Yani bunu e, böyle değilmiş gibi ya da başka bir şeymiş gibi gösteriyor olmanın herhalde politik gerekçeleri vardır ama hem ahlaken hem de hukuken durum bu. Ancak e, bu mülteci kampından gelenlerin de pek çoğu şu anda aranıyor ya da içeride. E, o yüzden de yurt dışına kaçmayı ve tekrardan mülteci olmayı vatanlarında oturmayı tercih ediyor durumdalar ki... Herhalde artık bu durumda e, maalesef başa döndük demek için gerçekten çok net bir e, yapı taşı noktası var gibi. Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e de sormuşlar bu dönüşü. E, keşke bu ülkede kalsalardı demiş. E, Türkiye'nin daha özgür, daha müreffeh, daha zengin, yaşanabilir bir ülke olması noktasında önemli gelişmeler varken... Bu ülkenin selametini isteyenlerin bu sürece katkı vermesini bekleriz. Dalga geçiyor herhalde. E adamlar hakkında arama kararı, hapis, e, örgüt üyeliği vesaire gibi suçlamalar e, varken herhalde daha nasıl bir katkı sağlayabilirler ki? Yani içeriden katkı sağlayabilirler ki bu da yasa dışı olur. E bu durumda ya e, cezaevinde ve Türkiye'de kalacaklar ya da e, tekrardan kaçıp bir yerlerde mülteci olacaklar. Başka bir seçenek var mı? Yok. Yok ve çok yani hakikaten... Ama niye böyle diyor Adalet ağır, Bakanı? Ağır demekte ah, haksızlık etmemiş oluruz herhalde bu haberi ağır derken. E, Politik acı olarak davranıyor Adalet Bakanı da. Terörle mücadele konusunda sınır birliklerinin oluşturulmasıyla ilgili özel düzenleme olacağı söylenmişti. Bununla ilgili Ayrı bir yasal düzenleme gerekiyor mu diye sormuşlar. O da Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nın koordinasyonuyla yapılıyor çalışmalar. Bir yasal düzenleme ihtiyacı hasıl olursa, parlamento tatilde de olsa bu yasaları görüşmek üzere parlamento toplanabilir. Seri şekilde çalışmalar yapılıyor diyor en seri şekilde. Ayrı bir birlik olmayacak. otorite olarak sınır güvenliğini sağlayan birliklere paralel olacak ama farkı şu 3-4 aylık temel eğitimden sonra hududa gönderilmeyecek bunlar son derece profesyonel eğitilmiş elemanlardan oluşacak ve sınır güvenliği ve özellikle terörle mücadele konusunda hassas noktalarda daha eğitimli ve donanımlı elemanlarla mücadele yapılması öngörülüyor demiş temel fark bu demiş ee, yani Bu zaten konunun tanımı gereği başka bir şeylerden bahsediyor olduğumuzu gösteriyor. Çünkü bana soracak olursan mesela e, konu hudut güvenliği ve e, eğitim kalitesi askerlerin değil. Konu başka bir şey aslında. Yani yeah. Konu ortada hak ve özgürlüklerle ilgili bir tartışma olduğu ve Türkiye vatandaşlarının bir kısmının hatta Kürt kısmının diyebiliriz herhalde. E, bazı haklar talep ettiği ve bu haklarla ilgili de e, ortada uzun süredir. çeşitli yaklaşımlar oldu gibi nazik bir cevap herhalde tanımlar mı? Evet, TESEV'in bir açıklaması var demiş gazetecilerde. Yani anayasa ve yasaların değişmesi gerekiyor. Kıbrıs sorunun çözümüyle ilgili TESEV'in yaptığı 17 maddelik değişiklik önerisi. Yanlış hatırlamıyorsam 17. 400 sivil toplum kuruluşunun da çağrıda bulunacağı şey yapılıyor. nasıl değerler? Vallahi terör siyasi partilerin kendi özel konuları değil ulusal meseleleridir demiş. Halbuki mesela sağlık sisteminden bahsediyorsak o hükümetin kendi konusu mu oluyor? Evet. Yani çok Bunlar garip retorikler ya. Yani çünkü her konu her halükarda bütün vatandaşların ortak konusu. Ya yani hükümete ait konular diye bir konu değil. cinsi yok. Tsev'in konusuna da ilginç bir cevap vermiş bakan. TESEV'in yaptığı çalışmada içeriğinde katıldığımız ya da katılmadığımız hususlar olabilir demiş. Çok iyi. <gülüyor> Hakikaten iyi yani. Ayrı ayrı değerlendirmesine girmeyeceğim ama Türkiye'nin meselesi terör sorunu demiş. Her sivil toplumu örgütünün önerisini de içinde uygulanabilecek olanları elbette alır değerlendiririz ama katılmayacağımız hususlar varsa da bunları da elbette ki değerlendirme hakkımız var demiş. Şimdi Oh bu yani insana yorgunluk verebiliyor ama şey var yani şimdi mesela İsrail Sezin Öney Yeni Avrupa köşesinde taraf gazetesinde hı hı. bir değerlendirme yapmıştı yani yani e, gündemde gene özel birlikler oluşturması meselesi. Bir tür nizami jitem yarım asırlık özel kuvvetler geleneğine yeni bir halka mı diye soruyor. Yani 52'den beri yüksek savunma kurulunun kararıyla özel kuvvetler zaten aramızda. Türkiye Gladiosu'yla paralel bir tarih diyor. 52. Yani yarım yüzyıla varmak üzere. Ne? 60 yıla varmak üzere. 58 yıl olmuş. Sadece son 30 yılda Özel Harekat Şube Müdürlüğü 1983, uzman, uzman Erbaşlık Uygulaması 1986. Özel Harekat Daire Başkanlığı kurulması 93. Sürekli profesyonelleşiyor ordu da ne oluyor? Büyük vaatlerle işe alınan gençler 30'lu yaşlarda fiziksel ve ruhsal enkazlar olarak adreslerine geri yollanıyor demiş. Savaş ekonomisi fırınına Hallaç pamuğu gibi atılan gençler Kendi yarattığımız Gölgelerle bir ömür Yarım asır savaş Belki Türkiye'de bir meslek olarak Savaş fotoğrafçılığının savaş muhabirliğinin Gelişmesine izin verilseydi Kürt sorununda bu noktaya gelmezdik Diye de ilginç bir fikri Fikir egzersizi Yapmış Yani savaşın korkunçluğunu yansıtan Tek bir kare zihinlerimize kazınsa Bu kadar gaddar ve ırkçı söylemlerin yargın, yaygınlaşması mümkün olamazdı diyor ki tam da bu sıralarda gene yüzü gözü karalarla boyalı muazzam high-tech silahlarla donanmış asker fotoğraflarından, illüstrasyonlarından geçilmiyor Türkiye'de. Yani çok haklı öney bu şeyinde. Yani yüzlerini bütün mesele görmemekte diyor. Yüzlerini görmediğin İsimlerini de bilmediğin, hikayeleriyle ilgilenmediğin kendi vatandaşlarını öldürürken neden diye sormaya gerek var mı? Demiş. Ve bütün bu silahlı şeyler var. Mesela şimdi İsrail Sentry Tech diye bir şey kuruyormuş. Bunu biliyor muydu? Yok. Asselsan gibi bir şey mi oluyor? Ee, yok bu çok ileri bir şey. Sentry Tech, yani uyanık bekçi teknolojisi Hı -hı. hedefle ve vur diye bir sistem geliştiriyormuş. Askerler bir ekranın başına oturup tıpkı bilgisayar oyunu gibi hedefe kilitlenip düşmanları öldürdükleri bir savaş makinesi. İsrail ordusunun araştırma geliştirme merkezi iken, ARGE'si iken devlet bünyesindeki bir şirkete dönüşmüş Rafael ve onun ürettiği teknolojik bir kabus. Gazze'ye bakan gözetleme kulelerine birkaç yüz metrede bir yerleştirilmiş kameralardan izlenen teröristler, ...bu kameralara bağlı makineli tüfekleri kontrol eden tek bir düğmeye basıyorlarmış. Ve etkisiz hale getiriliyormuş her şey. İyi. Yani Türkiye'de bir silah firması böyle bir vahşi teknoloji geliştirmiş olsa... ...akşam haberlerinde tansiyon yükselten müzikler... ...ve aksiyon filmlerinden kesilip montajlanmış sahnelerin servis edilen görüntülerle harmanlandığı... Ve buluşun silahlı kuvvetlerin büyük başarısı diye lanse ettiği edildiği bir fragman gururla görücüye çıkarılmaz mıydı? Diyor ki zaten bunu yapıyorlar işte. Değil mi? Yerli Heron, Türk Heron'u neydi isimleri de var bir takım sürekli olarak. Yenisini yapmışlar. Ya ben bu Heron işinden gerçekten hiçbir şey anlamamaya başladım. Önce inatla... ...tutturdum iki gündür sen de biliyorsun... ...işte bu Heron ne zaman çıktıydı... ...var mıydı o zaman falan filan diye... ...haberler üstüne... ...şimdi ise Heronları satın aldık... Ee, ...ve İsrail'den alınmalı mıydı... ...o alınmamalı mıydı tartışması devam ediyor... ...derken bugün haber var... ...yerli malı İHA'lar... ...Cudi semalarında... Eh, ...aynen böyle işte... ...sürekli olarak bunlar yapılıyor... ...bir yeni buluşlar... ...silahlı kuvvetlerin... Büyük... ...ben anlamadım daha yeni aldık yahu... ...alır almaz yerlisi çıktı... Bu arada NTV'de reklamlar kuşağına dahil olmuş. Ee, benim haberde bir adet harika fotoğrafı var İHA'nın. Üzerinde de kırmızı e, zemin üzerine beyaz. Türk malı İHA. Otomatik kalkış ve iniş yapabiliyor. 20 bin feet irtifada uçabiliyor. 100 kilometrede veri gönderiyor diye şeyleri var ama üzerine klikleyip satın alamıyorsunuz. Henüz belki. Evet yani... Bugün profesyonel ordu diye lanse edilip diye devam ediyor Sizin Öney. Silahlı kuvvetlerin zafiyetlerini çitleyen, imajı tazeleyen özel birliklerin kurulması. Birkaç yıl sonra İsrail'in insansız ordu hedefini bu hoş ve zarif bir propaganda hamlesiyle benimseyi vermek belki de. 10 yıl içinde çünkü İsrail ordusunun çeyizinin tırnak içinde hı hı. üçte biri insansız kullanılan silahlardan oluşacakmış. Üçte biri. Tabii bu temiz iş silahlarının talibi birçok müşteri olacak diyor. Ama pardon zaten 2008'de kıyıda köşede ufacık haberler vardı. Türkiye o zaman zırhlı tanklar Pars'ların üzerinde konuşlandırılacak. Ben bunu unutmuştum Pars lafını sizin öne hatırlatıyor. İnsansız silah kulesi geliştirme ve üretme kararı. İnsansız silah kuleleri bak. ...hepsi bilim şeyden çıkma... ...science fiction... ...roman ve filmlerinden çıkma... ...alışveriş listesine muhakkak... ...eklenmesi gereken bir parça da... ...saatte 80 km hız yapabilen... ...yüksek manevra kabiliyeti olan... ...zırhlı silahlı robot araba... ...guardiumlar... ...namı diğer genius'lar... ...İngilizce genius sözcüğünü... ...atıfla deha bunlar... ...makineler... Hı hı. Hem kent içinde de kullanılabiliyorlarmış. Şöyle bitiyor yazısı. Ergenekon kavramı bu sıcakta silahların ağır ateşinde buhar olabilir. Dert değil. Sırada 2007'de haberlerin arasından göz kırpan Malazgirt var. Malazgirt. Şu şeyin İHA'larının İHA. İha İha işte hepsi bunların insansız hava araçları. Ne bileyim bu kısaltma yeni girdi hayatımıza hani sanki 50 senedir kullanıyoruz gibi ezme beni abi. Bak <gülüyor> Malazgirt sadece 4-5 kilo ağırlığında Türk mühendisler tarafından üretilen insansız askeri helikopter. Yani düşünün Türkiye dünyada insansız helikopter kullanan ilk orduya sahip olacak. Ne mutlu Türk'üm diyene diye bitiyor yazısı sizin öneğin. onun öyle bitiyor da bütün bu paralar paralar paralarla yapılıyor farkında mıyız bilmiyorum ama hani bu bir tercih gidiyoruz ve silah yapıyoruz tercihan bu arada da vermeyi unuttuğumuz dün çıkan haberlerden biri vardı ki bence çok önemli ve değerli o da şunu söylüyordu hükümetimizin başka başarısından bahsediyor sağlık harcamaları geçen yıla göre yüzde otuz azalmış kamunun hmm. Hızla artan sağlık harcamalarını kontrol altına almak için hayata geçirilen tasarruf tedbirleri sonuç vermeye başladı. Bütün gazetelerde bu havada verildi. Şimdi bir durdum düşündüm şunlar geldi aklıma. İlk olarak bir tamamıyla sağlık sistemi çökmüş bunu söylemek ayıp değil bir ülkede sağlık sistemini toparlamaya çalışan bir yapı var hesapta. Asla artmayan bir payı var sağlığın ve inanılmaz küçük bir pay alıyor bütçeden devlet bütçesinden. Savunmayla falan mukayese bile kabul etmesi mümkün değil. Ve üstüne üstlük yüzde otuzluk bir düşüş sağlandı. Bu bütün verili koşullar üzerinden nereden sağlandı? Şuradan e, yeşil reçete mesela alan e, insanların yani fakirlerin yeşil kartların ilaç giderleri en büyük düşüş. Tasarruf oradan olmuş. Sağlık malzemesi vesaire yüzde yirmi altı nokta iki oranında daha az ilaç almışlar fakirler. ve sağlık malzemesi giderleri de yüzde altı buçuk düşmüş. Böylece devlet kamu kazanmış. Bunda bir kazanç sayıyoruz mesela. Bir Fakirler mi? daha az mı ilaç ihtiyacına sahipler artık derseniz değil ama mi? Ama bu işin kurtuluşu içinde şey geliştirildi araç. İsa. İnsansız <gülüyor> sağlık aracı. Açık gazete. Miktat Kadıoğlu'yla havadan, sudan Evet, Miktat Bey yerine tekrar bizim <gülüyor> e, seslerimizle. Çok bir kısa an. bir süreliğine çünkü Miktat Bey tam bağlanırken hattan düştü ya da teknik bir aksaklık sebebiyle şu anda yayınımızı boşa dolduruyoruz derken galiba Miktat Bey attı. Günaydın Miktat Bey. Alo, sesiniz gelmiyor galiba. Evet, günaydın Miktat Bey. Günaydın Haber Bey. Günaydın. Günaydın abi bey. Teknik zorlukların üstesinden gelmeyi başardık sonunda. Ee, dinleyiciler de sizi e, sesinizi duymayı istiyorlardı. Çünkü bir sıcakların, kavurucu sıcakların başlayıp başlamayacağı konusunda bir tartışma var. Burada açık radyo koridorlarında da. Lütfen bizi aydınlatır mısınız? Avrupa'yı çünkü kasıp kavurmakta olan bir... büyük sıcak dalgası var galiba. Evet, bu sıcak hava dalgası Cuma gününden itibaren İstanbul'da yine hissedilecek gibi duruyor. Bu cuma. Özellikle, evet, özellikle cuma, pazar, pazar günü özellikle 36 derece civarında gözüküyor hava sıcaklığı İstanbul'da. <gülüyor> 30, 35 35'lik tava geçeceğiz. Öyle mi? Cuma günü de o civarda mı olacak? 23 bugün, Tem... hocam, Temmuz. Bugün... Cuma. Bugün evet. aralıklı yağışlı olacak. Öğleden sonraya doğru, öğleye doğru. Öğleden sonra yağış hafif. Hava sıcaklığı 29 derece bugün. Evet. Yarın da yağışlı, aralıklı olarak hafif bir aralıklı bir yağış var yarın da. 30 derece. Perşembe yağış yok, 32 derece. Cuma günü yine, yine yağış yok, 33 derece. Cumartesi yağış yok, 34 derece. Pazar günü rüzgar Lodos'a dönüyor Poyraz'dan. Ve 36 derece evet. Pazar tekrar rüzgar dönüyor Poyraz'da 32. Salı günü de yine Poyraz'da kaldığı için 32 derece. Durum böyle. Evet. Yani bu gene de mevsim normalleriyle ilişkilendirecek olursak nasıl? Ee, içinde kalıyor diyebilir miyiz? Nasıl bir? üstüne çıktı iki gün sonra. Evet. Yani 23'ünden itibaren mevsim normallerinin üzerinde geçecek hava sıcaklıkları. Ee, yani mevsim normallerini aşıyor. Yani bu da işte rüzgar fark ettiriyor. Rüzgar bir dönemde Lodos'a güneye. Sıcaklıklar 4-5 derece birden artıyor. Yani bu Karadeniz yukarıda bizim hep bir bizi koruyor. Evet. Karadeniz'den gelen nemli bir hava geliyor Karadeniz'den. Mesela bugün bağlı hem bugün sabah akşam saatlerinde bugün %88 oranında yüksek. Yarın %87 bağlı nem. Yani mesela pazar günü 36 dereceye çıkıyor hava sıcaklığı ama bağlı nem %55'e düşüyor. Yani bu Poyraz nemli hava getiriyor ama serin hava getiriyor. Lodosüs'e güneyden kuru ama sıcak hava getiriyor. Ee, bu kuru sıcak hava tabi orman yangınları için esas problem. Aa, yani hava evet. ne kadar kuruysa ve sıcaksa orman yangınlarında o kadar fazla e, risk büyüyor. Yani önümüzdeki hafta sonunda pikniğe gidenler lütfen dumansız piknik yapsınlar. Öyle çizgülü falan zararlı zaten. Ateş yakmasınlar ormanlarda veya ormanlara yakın bölgelerde. Çünkü e, çaklık çok yükseliyor ve kuruyor. Nem yok. O zaman çıkır çıkır böyle yanmak için her şey ağaçların altındaki o yakıt o dediğimiz malzeme, ağaçların kendisi, kapı, o ölü yaprakları tutuşmak için böyle bir bahane arıyordur. Arayacaktır hafta sonunda. İstanbul'a ne kadar orman yoksa da kalan ormanlarımız, ağaçlarımızın da e, bir şekilde hafta sonunda koruması lazım. Şimdi ben orman genel müdür falan olsaydım Hafta sonunda e, tam alarma geçerdim. Yani piknik alanlarını, giriş çıkışlarını kontrol eder, ekipleri hazır eder, böyle pasif şeyden vazgeçerdim. Yani sabit bir yerde bekleyip, yangın haber alınca gidip müdahale etmezdim. Kriz masası oluşturmak evet. yerine diyorsunuz. E yani peki siz böyle yapacaklarını tahmin etmiyor musunuz? Biz abiyle Yok, öyle yani. kabul ettik. Ya <gülüyor> Yok ya ben şey ettim geçen hafta bu en TV yeryüzü notları için Marmaris'e çıkık mıktım dağlara orman yangınlarına. Oralardaki baktım işte orman yangın şeylerini. Yani gezdik ormancılarla işte ne yapıyorları. Eski yanan ormanlara baktık. Ondan sonra o eski yalan ormanın kendi kendine nasıl kendini yenilemeye çalıştığını gördüm. Ve orada gördüğüm şey her yani şey istasyonlar var. Basif orada durup bekliyorlar. Bir de işte ormanlara bir iki tane kamera koymuşlar. <gülüyor> o da çok komik bir durum. Yani, yani olacak bir şey değil. Bir de en çok şeyi parayı şey yapsıyorlar helikopterlere. Bir yerden bir yere artık helikopterle gidip geliyor Genel müdürler bölge müdürleri Böyle tank sang tanki şey desiniz yani Amerika'da bile o kadar lüks göremezsiniz. Yani öyle bir pasif bir şey var yani oturup ya yani daha çok şöyle bir şey değil. Ben Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele stratejisi yangını nasıl söndürürüz ne kurulmuş yangını nasıl önleriz nasıl engelleriz diye değil yani öyle bir şey yok. Evet mantığı yok yani. Türkiye'de de biliyorsunuz orman yangını 190 insan kaynaklı. Yani birazcık insanla ilgili bir iş. Bir de bu özellikle Ege'de falan kız kaçırma olayı da var bu yangın içinde. Nasıl yani, oluyor? Bir de adam kız kaçırıyor. ateş Önce ormanı hafiften bir ateşe veriyor bir kenarını. Sonra kız kaçırıyor. Kız kaçınca tabii bu herkes ateş çıkınca bütün köylü yangına müdahale etmekle uğraşıyor. Bu arada da alıp kızı kaçıyorsun. benim hmm. bile var ya? ya değer bak, mi değer diye. miydi kız için bu kadar açacak meydic? Kızın güzelliğine göre değişir hocam evet değiş <gülüyor> <gülüyor> ben bilmiyorum kızı görmedim ama <gülüyor> yani bu orman yangını olayı böyle şeyler var yani içinde bir sürü faktör var ee, bir de tabii bu güneydeki yangınlar yani orman Marmara bölgesinde özellikle Ege'dekiler kızıl cam hepsi Çok hızlı büyüyor çünkü aderesi var her an yanabilir. Ama çok yangına, orman yangına çok dayanıksız bir, bir bir ağaç yani böyle bir özelliği var. Yani orada özellikle yolların kıyılarına, servi gibi birkaç e, sıra böyle daya, ateşe dayanıklı ağaçların dikilmesi gerekiyor. Bir de ben gördüğüm şey orada insan eliyle dikilen ormanlarda böyle gövmetlik dikiliyorlar ağaçlar bir sırada. Tabi böyle bir sıraya diktiğin zaman ağaçları böyle aralarında büyük bir rüzgar koridorları oluşuyor. Bunları dama şeklinde böyle dikmek gerekiyor. Aralarında rüzgar koridoru oluşmayacak şekillerde. Yani bilmiyorum bu ormancılar bunları niye bilmiyor mu? Yani bu kadar basit şeyler diyebilirsiniz. Ben de aynı şeyi soruyorum kendi kendime. Allah Allah ya bu kadar şeyler şeyleri bilmiyorum bu adamlar niye yapmıyorlar anlamıyorum yani. Sonuçta bir de şeyler var bu ormanlarda e, yangın emniyet şeritleri var, yolları var. 5-6 metre görüyorsunuz. Böyle açık sanki e, yani böyle tel gibi yani orası böyle. O ağaçtan arasında böyle çıplak bir toprak görüyorsunuz böyle. Sanki ete benziyor böyle. Sanki insanın postunu soymuşsun da öyle bir şeyler var böyle şeritler. Onlar da çok elezorun açık bir şeyler onlar. Yani onların köylü oraya ekip biçebilir aslında. Oraya, yurt dışında çoğu yerlerde otur yerlerde bazı böyle Ee, işte Mayıs'a doğru yetişen bitkilerden ekiyorlar yani oraya. gerekli zaman orman yakınlığında üzerinden gelip geçiliyor ama yani onlara çok erozyona açık terk edilmiş bir durumda bırakılmış oralar. Öyle bir durum var. Zaten bizim o Ege, o Akdeniz'deki dağlar, yamaçlar, işte kanyonlar, vadiler o, o, o şeklinde bir arazi var orada. Zaten bu kanyonlar o, o yandığı zaman zaten çok problem. Çünkü kanyonun bir yüzü yanarken diğer yüzü de ışınımla yani sıcaklığın etkisiyle yanıyor. Zaten kozolaklar kendini 200-300 metre yukarılara atıyor sağa sola. Yani orman yangınları e, bakış açımız bizim birazcık şey dediğiniz gibi sizin kriz yönetimi mantığıyla yani risk yönetimi mantığı biraz eksik o konuda eksik var. Helikopterler helikopterler yangını söndürmezler yani. Eğer ilk başında yakalarsanız söndürebilirsiniz. Zaten İlk 1-2 saat içinde yan, orman yangınları, yangın çok hızlı gelişir. Onun ilerleyen uçundan o yangına müdahale ettiğiniz zaman yanma ihtimali çok yüksektir. Genellikle yanlardan e, yangına müdahale etmekten yangının kontrolü almaya çalışırlar. Hiçbir orman yangını e, belli bir ormanın belli bir kısmını feda etmeden söndürülemez. Yani mutlaka bir kısımları bir yerleri feda etmek zorunda kalırsınız. Tabii de Türkiye'de şöyle bir şey var. Ormançıların söylediği şey şu: yanan ormanların yanan ormanları üç'e bölüyorlar. Üçte birinin söyleniyor Türkiye'de. Yani işte 300 hektar yanmışsa 100 hektar deniliyor. Ama bunun tersine de dikilen ağaçlarda da 100 hektar dikilmişse 300 hektar deniliyormuş. Böyle bir Üç kuralı varmış ama... Öyle mi? Doğru. Çok ilgisiz Siz bunu yıllardır zaten bu konuda yanlış bilgi verildiğini misinformation diyelim ona ya dezenformasyon evet. demeye insanın dili varmıyor ama böyle bir şey yanlış bilgilendirme var diyordunuz. Şimdi bir kez daha karşımıza çıktı öyle mi bu? Evet durum? bu bir abartma ve bunu da üç olduğunu ben kat da üç olduğunu öğrendim bu sefer. Yani bu kayıt dışı söylenen bir sez. Yani ne, evet, bunu doğru değildir. Hı. Bunu bir kez daha e, söyler misiniz lütfen? Yani, yani üç... dikilen, dikilen alanları 3 katla, üç kat fazla söylüyorlarmış. Evet. Yanan alanlara da 3 kat az söylüyormuşlar. 3'te 1'i. Yani üç zekli ayakta üç zekli ramit deniliyormuş. Üç zekli harçlıysa da üç, üç evet. yani 300 ağaç harçlıktık gibi bir apartma söz konusu olduğu söyleniyor. gideceğiz yani evet. bunu ama böyle Hı. bir durum ya bence Türkiye'ye yakışır yani Türkiye'de her şey abartıldığı için evet ve ya ama bunun sistemli bir e, politik evet. davranış olduğunu inşallah e, kabul etmiyor yani düşünmek bile insanın hoşuna gitmiyor evet, evet. ama bu ciddi bir şey bir de tabi bir haber dilinde Benim dikkatimi çeken bir şey oldu son zamanlarda epeydir takip etmeye çalıştığımız bu orman yangınlarıyla ilgili olarak sürekli hmm. olarak mesela makilik alan zarar gördü diyorlar. Hmm. Yani, iki, iki, yani iki şey var çalı çırpı yandı o kadar önemli değil diye bir imaj benim kafamda hmm. en azından yaratılıyor. Bilmiyorum onlar başkalarında o da, da oluyor, oluyor mu? İkincisi de tabii yandı yerine zarar gördü. kelimesinin kut seçilmesi Anadolu Ajansı'nda mesela sürekli olarak böyle geçiyor. Bunu da bu da hafifletici mi acaba evet. diye böyle kelime bir şey geldi aklıma yani. Doğrudur kelime oyunları yani daha böyle şey vermek. ...working deniyor ona. Kişi kelime oyunu istediğini evet. Vallahi hocam ne diyeyim şey e, herhalde söylemiştiniz geçen hatırlar 2010 yılı rekora gidiyor. Evet. Onun, ondan da birazcık e, bahsedelim ama yani çok e, duyduğumuz en vahim haberlerden biri hatta bazı dostlar arkadaşlarımız filan ne oldu artık pek küresel ısınmadan bahsetmiyorsun der gibiydiler <gülüyor> ama tam da işte üstüne geldi bu haber NOA'nın ve NASA'nın yaptığı şeyler değil mi? Evet doğrudur şimdi ya 1880 yılından beri ölçüm yapılıyor meteorolojik kayıtlar. Ve bu 1880 yılından beri ölçülen meteorolojik kayıtlara göre bu 2010 yılının ilk altı ayı şu ana kadar ölçülmüş en yüksek sıcaklık dünya genelinde Türkiye'ye değil İstanbul'a bakmıyoruz. Yani dünyanın genelinde toplanan denizlerden, karalardan toplanan hava sıcaklıkları Ana Hazreti'nin cebayı Noah tarafından böyle bir şey çıkmış. Ve bu geçtiğimiz Haziran ayı dünyanın 20. yüzyıldaki ortalamasının üzerinde geçen 5 5'e 304. ay oldu. Evet. 304 ay boyunca sıcaklıklar sürekli şeyin üzerine gidiyor. Mevsim normallerinin üzerine gidiyor dünya ortalamasının. Artık bilemiyorum. Hala eklim değişikliği yok. Hala Hayır, kürze, ısınma <gülüyor> yok diyenler. Bana işte. hala mail atanlar var öyle ya. Onlar... Bana da öyle. Hiç <gülüyor> şüphe ee... onlar onlar için yani gerçekliğin bir önemi yok ki. aslında evet, gerçeklik onun evet, yani gerçeklik onun e, insan budalalığının önünde bir engel teşkil etmiyor <gülüyor> benim görebildiğim Allah. kadarıyla körlük var gibi bir durum bu şimdi hocam bir de bu bugünler en büyük problem bu ÖSS tercihleri evet. ÖSS'de ne yapacağız ne edeceğiz, bu puanlar muanlar ortalık karışık yani bizim puanlar bile mahvoldu değişmiş Biz eskiden 500 üzerinden 425 puan da alıyorduk. Şimdi 402'ye indirmişler. 30 bin kişiden alırken 90 bin kişi diye göstermiş bu sefer şeyi. <gülüyor> ne bezaplamış, ne yapmış? Karışmış ortalık. Ben şu puana karşıyım hocam. Yani ben bu öğrencilerin puana göre yer seçmesine çok sinir oluyorum. Düşünsene bakkala gidiyorsun, elindeki paraya göre bir şeyler almaya çalışıyorsun sanki. Ben yani adaylara benim söylemem şey, söylediğim şey evet. puanınızın değil... yüreğin izin götürdüğü yere gidin kardeşim. Yani adam puanın fazla diye mesela en sevdiği mesleğe yazamıyor. Puanı boşa gidecek. <gülüyor> böyle bir anlayış var. Evet, yani evet. bu mesleklerin karşısındaki puanları kaldırmak lazım hocam. Yani bu böyle bir saçmalık var. Bir de bugünlerin en zor durumu bu yani. Gençlere ben atıyorum. Çünkü aileler, veliler de perişan. Mesle mesleği tanımıyor. Meslekleri tanımıyor insanlar. Bir de öğrenciler kendini tanımıyor bu yaşta. Bilmiyorum. E, tanıdım diyen de kendini aldatıyor olabilir evet. yok, yok Tam... kesinlikle ama ben şunu söyleyeyim ben ITÜ, metoloji mühendisliği bölümünü tavsiye ederim herkese kendi çocuklarımı dahil olmak üzere şu anda büyük bir metoloji mühendisliği açığı var yani bu meslek şeyleri var katalogları var böyle rehberleri var dershaneleri falan hepsi yanlış onlar eski klasik şu anda e, mesela Türk Hava Yolları'nın tekrar mesela 10 tane metoloji mühendisi istiyor yok uçuş, hareket uzmanı var çalıştırmak istiyor. Yani hazır iş işleri. imkanı yaratmasına rağmen yok, yok arz yok yani. Yok. Ya, yani evet yani şu anda bir patlama var ve meteoroloji mühendisliği bulamıyoruz. Yani kurum ve kuruluşlara. Devlet su işleri, devlet meteoroloji işleri, işleri, bir sürü özel firma, güneş, rüzgar, hidroloji, Türk Hava Yolları ve diğer hava yolları şirketleri meteoroloji mühendisi talep ediyor bulamıyoruz. Yani böyle bir durum var. Yani iş karantisi bir de şöyle bir durum var hocam. Yani meteoroloji mühendisliği e, temiz ortamlarda, ofislerde böyle sağlıklı, güvenli ortamlarda bir iş sağlıyor. Ve iş karantisi var. Ve bunu da insanlar bilmiyor ve moda mesleklerin beşine dolaşıyor. Bir diyelim ki bir, ne bileyim herhangi bir mühendisliği binlerce var Türkiye'de. Meteoroloji mühendisliği Türkiye'de tek bölüm. Ve bu kadar iş karantisi var, bu kadar iş var ama insanlar... Elimdeki puana bakıyor. Buraya yazarsam 10 puanım gidecek. <gülüyor> bu da tuhaf bir durum yani. Evet. <gülüyor> Saçmalık yani. Bence puanların ÖSS'ini kaldırması lazım. İnsanlar sevdiği, yapabileceği işleri tercih etmesi gerekiyor. Ama işte geldi. Anlat ÖSS. Niye o puan yazarlar bilmiyorum ben yani o kılavuzlara. Ben yazdım ama. Yani bunun üzerinde de pek düşünülmediği aşikar bu konunun evet, üzerinde. Laz kafası da hep şöyle farklı şeyler düşünüyoruz. Size şunu söyleyeyim bu meteoroloji Amerika'da şu anda geleceğin ilk 10 mesleği arasında sayılıyor. Kimin haberi var bundan? Yani dinliyorum. Evet. Buradan destekleri atıyorum. Bütün evet. adaylara çağrımızı yapıyoruz o zaman. Evet, iş garanti veriyoruz. Temiz, güvenli, sağlıklı. Yani ne var, ne pas var, ne şantiyesi var, ne yerin altında krizli patlaması var yani. ...güzel güzel böyle oturuyorsunuz temiz ortamlarda... ...çalışıyorsunuz, yüksek teknoloji... ...bilgisayarın karşısında bilginizi kullanıyorsunuz... ...kafa işi... ...yani böyle temiz bir iş... ...evet, kabul edeyim... <gülüyor> ...peki, çok teşekkür ederiz... ...bu da bekleriz, yeniden ötese girerseniz... <gülüyor> ...tamam... ...şakalın... ...miktat Kadıoğlu'yla... ...havadan, sudan... Gününde Santana ve onunla birlikte arkadaşlarından Gene Spirit Dancing in the Flesh albümünden bu seferde Full Moon adlı parçayı dinletiyoruz size. Açık gazete. Evet Açık Radyo 94.9 Açık Radyo.com ve onun Açık Gazetesi saat 9:35 geçiyor. Ve tekrar birlikteyiz bir uluslararası haberle dönelim. Washington Post Gazetesi geniş çaplı bir araştırma yapmış. iki yıl sürdürmüş ve en beklenebilir ve en şaşırtıcı sonucuna varmış. CIA ve diğer istihbarat servislerinin tamamen kontrolden çıktı. Ortaya çıkmış Amerika'da. Kontrol derken? Yani hiç kimse kaç kişi çalışıyor, kaç para dönüyor, nerelerde operasyonlar yapılıyor, neler örtbas ediliyor hiç kimsenin bilgisi yok. Yani küçük Amerika işi bitti büyük Türkiye olayına doğru mu gidiyoruz? <gülüyor> Aynen öyle. Yani 11 Eylülmüş bunun miladı. terör saldırılarından sonra aşırı derecede büyümüş. Bazı kurumlar aynı işi yapıyormuş. Birçok istihbarat raporu da dikkate alınmıyormuş. Yani devlete ait belgeler eski ve halen görevine devam eden istihbarat yetkililerinin açıklamalarına dayanan bir şey birçok da yetkili adlarının gizli tutulmasını istemiş. Bu hem Voice of America'da vardı hem de El Cezire'de de gördüm çok ilginç bir haberdi gerçekten. Ne kadar kurum olduğu hakkında bir tahmin yürütebilir misin? Bu işin, işin içinde kaç ayrı bağımsız kurum varmış? Devlete bağlı yani. Atıyorum bir sayı. Hı, at. Büyük atayım değil mi? <gülüyor> 80. Çok Biraz daha çıkmadı. Daha da çıkmalıyım. 100. <gülüyor> 1271 Yapma devlet ya. kurumu <gülüyor> varmış ve Bir bu devlet kuruluşları var. Benim bir önerim var. Ee, bak Türkiye'de çok güzel çözdüler işte. Başbakanlığa bağlı bir müsteşarlık kurup hepsini ona bağlamak. Bakalım on, onu da nereye bağlayacaklar diye devam edecek gelişim tabii biyolojik olarak. Ama Aman biri tabii bilecek değil mi? Amerika'da yaptılar ya işte Homeland Security. Evet, evet. Neydi? Ana ana vatanın ana vatan güvenliği evet. diye bir şey kurup ona bağladılar hepsini. Bağlayamamışlar. Mı? Bağlamadılar. Ama yani, kimse... yani Zaten, her şeyin evet. üstünde bütün istihbaratın toplandığı falan filan şeye benziyor işte bence. Bizim bu başbakanlık e, müsteşarlığına benziyor. Yalnız buradaki fark şu düşünemediğimiz ama düşünsek çok iyi olacak bir şey var. Şimdi 2.271 devlet kurumu, kurumu var ama bir de özel şirketler var. Onların sayısının bu işte çalışan biliyor musun kaç? 2000. bin. Hmm. 2000 özel şirket ve 1271 devlet kurumuyla hepsi aynı işi yapıyorlarmış. Gazete <gülüyor> yani Washington Post bu kurumların ne kadar parayı boşa harcadığının bilinmediğine de dikkat çekmiş. Güzel bir haber bu. Ee, ve Washington Post'a göre Amerika'nın güvenliğini tehlikeye atan en büyük unsur kaynak eksikliğinden de öte dikkatin nereye verileceğinin bilinmiyor olması. Hangi terör Atilla İlhan gibi soracak olursa. Hangi terör, hangi istihbarat, kaç para? <gülüyor> hangi para? Yani... Dolar. <gülüyor> Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsediyor. Altın, altın. Savunma Bakanı Robert Gates katiyen böyle bir şey yok demiş. Şimdi ben tabii tıpkı senin doğduğu gibi buna inanacağım. Yok böyle bir şey gereğinden fazla büyüdü bu istihbarat kurumları diyenlere kulak asmayın demiş. Ee, şimdi şu anda Ulusal İstihbarat Dairesi'nin CIA'nin yani başkanlığında vekaleten yürüten biri var. David Gompert öbürü istifa etti çünkü bu iş karıştı. Washington Post gazetesinin haberi gerçekleri tam yansıtmıyor demiş. Biliyor musunuz siz her gün kaç tane terör saldırısı engelliyoruz ve bu alanda ne kadar başarı kazanıyoruz demiş. Yani aslında bu iyi işliyormuş. Hmm. Güzel bir haber değil mi? İyi işliyorsa sorun yok yani işliyorsa zaten diyecek bir şey de yok. Yani bütün şirketler 2000 şirket, de, şirket buradan ekmek yiyor. 1271 devlet kurumunda ortalama 10 kişi çalış <gülüyor> Kaç? Bir... Onlar on binlerce. Çin kötüsü bence verdiğimiz para kısmı değil. Bu kadar çok güvenlik ve istihbarat elemanı çalıştırınca ister istemez güvenlik ve istihbarat önemli bir konu haline geliyor. Öyle oldukça da güvenlik ve istihbarat perspektifiyle daha fazla güvenlik ve istihbaratçı, daha fazla silah, daha fazla manyaklık ve daha fazla kan satın alabiliyorsun. Hı hı. Yani böyle de bir harika döngüyü de besliyor bence. İyi bir şey yani. düzenin mihenk taşı mı diyorsun ne diyorsun niye verdik bu haberi? Hayır yeni bir terim icat etmek üzereyim. İnga. İnsansız güvenlik aracı. Çoktandır e, bulunmuş olan bir şey var kullanılan ama inga insansız ağlama aracı. Evet. Biraz ağlatıyor ama tatlı bir yandan. Evet yani bu beğendim bu haberi doğrusun istersen <gülüyor> ama tabii yetkililer yok böyle bir şey demişler bir de. Nasıl yok böyle bir şey? Yani büyüdüğü filan doğru değil gayet iyi çalışıyor ha, demişler anladım. sistem. Bizim sağlık gibi yüzde otuz tasarruf evet, var. Her gün kaç kişiyi engelliyoruz kaç saldırı demişti. En güzeli de oydu. Ama... ...kaç diye sorarsan... Söyleyemem. ...söyleyemeyiz gizli bilgi... <gülüyor> ...devlet, güvenlik... Söyleyemem. <gülüyor> ...söyleyemem çünkü 1200 kırımdan, kurumdan toplamak... ...bir 4 yıl alıyor bekleyin... ...söyleyeceğiz önümüzdeki 7 yıl içinde... ...demiş olabilir... ...neyse canım iyi şeyler bunlar... ...daha güvende hissetmemize yol açan... ...daha güvende olmamıza yol açan... ...ve böylece teşekkür borçlu olduğumuz mekanizmalar... ...evet... <gülüyor> ...şimdi güven, günün önemli haberlerinden biri de... ...Balyoz iddianamesi... Ha, ...evet... Gerçekten bu, uh, önemli. Kabul edildi. Oy birliğiyle kabul edilmiş İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianameyle aralarında iki eski kuvvet komutanında olduğu 196 muvazzaf ve emekli subay darbeye teşebbüsten sanık oldu. Yani bu uh, bu da sürreel bir durum aslında. Yani on binlerce insanın... derlenip derdest edilip toparlanmasını içeren yani tarihin en büyük operasyonu operasyonu sayılabilir Türkiye için ee, yani en azından planlanan ya da planlandığı iddia edilen şey evet. bu ee, şimdi bu planlamayla ilgili aslında e, 968 sayfalık iddianame ile 183 klasörden oluşan da ekler var e, bu neden bilmiyorum ama Ergenekon'un Fasafisi olduğunu düşünen taraf açısından Ee, bütün bunların hikaye olduğunu gösteriyor Madem ki bu kadar çok klasör ve bu kadar uzun bir iddianame vardır Bunlar hikayedir gibi bir şey anlatılıyor Niyesini anlamıyorum Neyse ee, Bu eldeki veri aslında 196 kişinin de şüpheli olduğunu gösteriyor Birinci sıradaysa eski birinci ordu komutanı emekli orgeneral Çetin Doğan İkinci sıradaysa eski deniz kuvvetleri komutanı emekli oramiral Özden Örnek Üçüncü sırada hava kuvvetleri komutanı emekli orgeneral Halil İbrahim Fırtına Ve dördüncü sırada da birinci ordu komutanı emekli orgeneral Ergün Saygun'un yer aldığı bir iddianame. Ee, doğrudan kuvvet komutanlarından bahsediyoruz ve e, bu arada da irtica ile mücadele eylem planının e, sanıklarından Albay Dursun Çiçek'te şüpheliler arasında. bir O da oraya ilave oldu değil mi? Evet. Şüpheliler. Yani şimdi bu Çetin Bey bir numara Çetin Doğan. Dursun Bey'de ilave oldu Dursun Çiçek'te. Peki ne olacak şimdi? <gülüyor> yani ne olacağını söyleyebilmek hakikaten kolay değil. Çünkü e, bir yandan fasafisi olduğu anlamına gelmemekte birlikte bu kadar çok eklesör ve iddianamı bir yandan da e, davanın gidişatında temel sayılabilecek şeylerden biri. O yüzden hani içeriği görmek ve süreci izlemek gerekecek herhalde. Anlayabilmek açısından. Ya Hiç böyle aleni darbe yapılır mı? En temel argüman buydu. Karşı argüman. Ben olsam yani, oraya yazar mıyım? Ben falan ben, gibi devam eden şeyler. PowerPoint ile yapılır mı diye. Fakat arada önemli bazı başka şeyler de ileri sürüldü ki haber verilmemiş mesela. Kime? En üst şeylere bu hani seminer var ya. Evet. Seminerin biraz işin içinden yani dış düşman iç düşman ayrımları filan vardı. Evet. E, bu tamamen iç düşmana odaklı bir uzun kesintisiz konuşma kayıtlarından da Çetin Bey'in o zamanki paşa emekli olmadan söyledikleri vardı. Bunların hiçbirinin e, genelkurmay başkanına bildirilmediği gibi bir gerçeklik de ortaya çıktı. Ama sonradan bildirecektik diyorlar herhalde. öyle bir açıklaması vardı hatırladığım kadarıyla çok da aklımda kalmış değil ama tuhaf tuhaf işler yani. Peki ne olacak şimdi? Şimdi dava ne zaman başlıyor? O bildi de kabul edildi ve darbeciler yargılanıyor. Cumhuriyet tarihinde ilk defa askerler darbe suçundan sivil mahkemede yargılanacak bu açıdan. Bir kilometre taşı niteliğinde olduğunu da söyleyebiliriz. Şimdiye kadar bu hı hı. hiçbir zaman bu şekli almamıştı. Balyoz'daki eylem planları neydi? Mesela bir kısmını da herhalde özetlemekte fayda var. Fatih Camii'nde cemaate en yakın yere yerleştirilecek... Bomba vardı i̇şte Bombalar, oldu. çeşitli e, kılık değiştirerek yapılan yürüyüşler, bu yürüyüşlere askerlerin müdahale etmesi, ardından sivil halkın vurulması da dahil, çeşitli planlar, azınlıkların e, banka hesaplarına el konulması, 200 kaç bin kişi 120 bin mi, 200 bin mi tam sayıyı hatırlayamadım şu anda birden durdu kafam. E, gözaltı, e, bunların statlara doldurulması. Ee, uluslararası şirketlerin mallarına el konulması Hani e, bu sermaye yalnız ya da karşıtı olmaktan öte ne diyorsun diyebileceğimiz e, bir durumlar durumlar durumlar B bütün bankaların de. genel müdürlerinin görevden alınıp yerine askerlerin yerleştirilmesi Filan da var tabi tabi Evet e, müthiş iktisadi askerler e, bu işleri de daha iyi yapacaklardı falan filan İyiydi, hoştu ama suçtu. Yani evet. Denebilecek herhalde bu var. Bütün bu Ergenkon meselelerinin de ilk ortaya çıkmasına sebep olan günlükler vardı malum. Özden örneğin günlükleri kendisine ait olmadığı iddia edildi. Kendisi tarafından da dava açıldı Alper Görmüş'e nokta dergisinde. Fakat sonradan geri alındı ve bitti o konu da kapandı. İşte or, or Amiral Özden Örnek de var eski Deniz Kuvvetleri Komutanı, eski Hava Kuvvetleri Komutanı İbrahim Fırtına var, Ergin Saygun var eski Genelkurmay 2. Başkanı Necat Bek, Abdullah Dalay, İhsan Balabanlı ve Albay Dursun Çiçek de bu, bu isimler de var. iki emekli kuvvet komutanı ve 25 muvazzaf general de darbeye teşebbüsten yargılanacak. Büyük bir olay aslında. E peki burada ıslak imza, boş boru filan vaziyetleri var mı? Ya aslında burada ıslak imza tartışması hem var hem yok. Yani doğrudan bu ıslak imza çerçevesi içinde değerlendirebileceğimiz bir şey değil. Dursun çiçeğin durumunda olduğu gibi ama gerçek, gerçekti değildi öyleydi ama öyle değildi falan diye devam eden hikaye var. Fakat bütünüyle hikayenin e, sana bir tümüyle gerçek dışılık duygusu vermiyor mu? Mesela bir ilginç bir döküm yapmış bugünkü taraf gazetesinde. Bünyesinde 303 general barındırıyormuş Türk Silahlı Kuvvetleri. E, 29 general iddianamede şüpheli olarak yer alınca her 10 generalden biri şüpheli olan bir ordudan bahsediyoruz. Bir miktar öyle ee, Ama zaten bence sorun burada 10 generalden birinin şüpheli olması değil Çünkü öyle yaparsak hani İsveç'ten bugün copy paste dediğimiz bir ülkemiz olduğunu varsayı olabiliriz Aslında yaptıkları şey görevleri Yani e, 1960'dan beri düzenli olarak icra edilen görevin bir parçası O yüzden hani bu kadar tantana çıkaracak bir şey yok efendim Diyenlerin de haklı oldukları bir nokta var statü baktığımızda Zaten bu iş böyle yapılır Ama ve lakin işte uluslararası normlar biraz daha farklı düşünüyor galiba. Evet. Çok şey yani ilginç olduğunu söyleyebiliriz. Tek kelimeyle. Peki şimdi bir de öbür konuya geçelim. Balyoz'un sonuç raporu da bulunmuş. Seminerin sonuç raporu Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın arşivindeymiş meğerse. Bu aranıyordu. Hmm. Savcılık raporu istemiş ama Genelkurmay devlet sırrı olan gizli belgeyi vermeyiz demiş. Nasıl vermeyiz? Ya, savcılık raporu istemiş, Genelkurmay'da devlet sırrı gizli belge vermeyiz demiş. Böyle de bir haber var. Balyoz'un sonuç raporu. Yani Balyoz darbe planı denilen şey. Bunun konuşulduğu plan seminerinin ardından dönemin birinci ordu komutanı Çetin Doğan sonuç raporu hazırlamış. Ama yoktu deniyor. Bu sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığı arşivinde olduğu ortaya çıkmış. O zaman da İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı verin şu raporu demiş. Hmm. Veremeyiz demiş Genelkurmay. Biz hmm. imha ettik ama KKK arşivinde var açıklamasını yapmıştı. Önce Genelkurmay'ın cevabında belgenin devlet sırrı kapsamında olduğu için açıklanamayacağı ancak davayla ilgili iddianamenin kabulü halinde Mahkemeye gönderilebileceği belirtildi. Şimdi o zaman raporu göndereceğini açıklayan Genel Kurmaya dönmüş vaziyette. Mehmet Baransun haberi de bu. Aslında taraf gazetesine gelmişti. O da savcılara teslim ettiği belgeler arasında sonuç raporu da var. Yani bir yandan da rapor var fakat yokmuş muamelesi görülüyor. Bu da soyut bir durum yani. Bir miktar. Yani soyutlama düzeyi çok yüksek bir ülkede yaşamaktayız aslında. Genel Kurmay ve Kara Kuvvetleri Komutanı sonuç raporunu devletin gizli belgesi olarak kabul ediyor. Bu yüzden de taraf raporu açıklanmıyor. Ama Çetin Doğan sanki yabancı bir devletle ilgili savaş planları seminerde genişçe görüşülüp konuşulmuş gibi bir rapor hazırlayıp üstlerine sunmuş. Raporun içinde de kısaca belirtilen ülke ile ilgili savaş çıkarsa olasılığı en yüksek tehlikeli senaryoda seminerde görüşüldüğü diye de bir not düşmüş. OOEOEYTS. Ama ses kayıtlarına bakıyorsunuz, OEYTS'nin seminerin birinci ya ikinci gününde konuşulduğu, Dış tehdidin üçüncü gün sabahtan öğlene kadar dar kapsamda konuşulduğu. Ve seminerin sonlandırdığı görülüyormuş. Yani sonuç çok ıı, absürt bir durumdan bahsediyoruz evet ama sonuçta insanlar ıı, böyle iç tehditten, irtica tehdidinden ve ona karşı alınacak şeyi konuşmuş askerler. Ama dış tehditten bahsettik diye bir rapor göndermişler. Şimdi o raporu savcılık istiyor. Genelkurmay'da Hı. hele bir dava açılsın gönderirim demişti. Ayrıca gözlemciler semineri üstlerine rapor etmişler. Birinci öncelikli tehdit Yunanistan değil iç tehdit alındı. Yani Yunanistan değilmiş o tarihte. Birinci öncelikli tehdit irticaymış İç tehdit dış tehdit. Tehditler çeşit çeşit. Genel olarak ikiye ayrılıyorlar. Onlar... Peki şeye ne diyorsun... Bu Heron vaziyeti hangi Heron vaziyeti? Bir vaziyet yok ki, var mı? İhanet belgesi bugün maçaya çıkarttı ve hala üzerinde herhangi bir açıklama yapılmadı, değil mi? Hiçbir gazetede. Bugün gazetesi çok adamımız vuruluyor. Her onları düşürün diyen üsteyimen, ne görüşen üçüncü kişi de var. Ben yazdım. şey sandım Heronlar yerine İHA artık ihaların uçuyor olması. Heron da bir iha. E Ya bu ihane kısaltılmışydı daha önce hayatımızda hava aracı. yok yok. Ama İhlas daha İhlas Haber aracı. teşekkür ediyorum. <gülüyor> Şimdi insansız hava aracı. E, güzel, güzel. Daha çok ihtiyacımız oldu pek açık. Yani bugün gazetesi işte bir pilot üst bir pilot yerbeyi arayıp her onlar PKK'ların yerini belirledi. Çok fazla zayiat veriyoruz. Heron'u düşürün dedi. Buradaki Heron o Heron. Ahmet Altan gene bugün de onu yazmış. Mitte telefonları dinleyip Milli İstihbarat Teşkilatı kaydetmiş. Genel kurmaya da durumu bildirmiş. Bunu yazdı bugün. Üsteğmen PKK'lıların ya da PKK kılığına girmiş askerlerin kurtarılması için uşağın, uçağın düşürülmesini istiyordu. İHA'nın. İHA'nın. Öyle iddialar vardı evet şimdi ne oluyor ne bitiyor o kısmında. O kişi şimdi her onları düşürün diyen üst teğmenle görüşen üçüncü kişi de Genelkurmay İstihbarat Başkanı Tu Amiral Alaaddin Sevim çıkmış. Bugünkü sür manşet haberi. Ee, bu arada uzman e, raporlarına göre ve adli tiba göre de seslerin uyuştuğu kesinleşmiş. E, i̇ddia edilen kişilerin iddia edilen konuşmayı Yaptığına dair artık bir şüphe yok Evet, Konuşmanın niye yapıldığı Hala belli olmadığı gibi 3 yıldır devam eden Soruşturmanın niye Sonuçlanmadığı da belli değil belli olan tek bir şey var O da bugün e, gazetelerde Star'da sürmanşette e, Bu kişiler ikbal olarak yükselmişler Evet. Yani önleri açılmış Allah Her yürü yakulum demiş İyi yerlere gelmişler yani. İnsansız hava aracı ekibi Sınırda terfi ettirilmiş. Ya hakkında böyle ağır iddialar çünkü bundan daha ağır herhalde olabilir mi askeri açısından? Olamaz herhalde çünkü ihanet deniyor zaten işte bugün de filan. Yani böyle iddialar olan ve soruşturması devam eden hadi geçiyorum soruşturma niye 3 yıldır devam ediyor parantezin dışında e, birileriyle ilgili böylesine bir karar alıp iyi görevlere getiriyorsa bu bir sıkıntı değil midir? Yani çünkü bu soruşturma bitip temizlerine kadar hani bu kadar stratejik ve kilit noktara getirmek çok sanki en akıllıca işmiş gibi gelmiyor bana. Ne bileyim. Ee, evet evet yani şimdi bu konuda bu çok sıra dışı bir olaydan bahsediyoruz. İki buçuk seneden beri de bu top gibi oradan oraya atılmış ve etkisizlik, yersizlik... kararları filan alınarak dosya savsaklandı ortalarda kaldı filan ama şimdi durum düzeldi diye bir kısacık açıklama yaptı savunma bakan onun dışında başbakandan genelkurmaydan genelkurmay başkanından cumhuriyet halk partisinden BDP'den, mhp'den vd hürriyet gazetesinden Vatan Gazetesi'nden Milliyet Gazetesi'nden başka gaz, Hürriyet Gazetesi'nden bu haberleri göremiyoruz. Aslında hiçbir gazete haber yoktan. Ama bu hani e, kafamızın yani. karıştığı ve bu ne yahu dediğimiz noktada duraksadığımızı biz de söylemiştik zaten. Evet. Ama velakin benim akma sonra şey geldi. Ergene işi patladığında da hepimiz hep birlikte haber verenler tarafı olarak bir duraksamıştık. Ardından bir kısmımız için bu duraksamın bir akıl tutulmasına dönüşmüştü. Mesela hürriyet okuyanlar ya da radikal okuyanlar aylarca böyle bir şeyin oluyor olduğunu bile öğrenemediler hatırlarsan. Hı hı. Ee, yani o yüzden hani zaten bazı gazetelerimizin reflekslerinin biraz zayıf olduğunu ve bazılarını ise bir şeyleri görmemek için çok tepinebildiğini biliyoruz. Bu onlardan birimi zamanla göreceğiz ama hani böyle bir e, hastalık var zaten. insansız haber aracı olmasın onlar öyle olsaydı böyle olmazdı o zaman neyse çıkıyordu burada <gülüyor> sorun tam da işte insan kullanımı <gülüyor> bu beşeriyet onu aradan çıkartırsak konu kapanacak yani rahatlayacağız hepimiz gibi geliyor bana evet yani her onları düşürün sözlerinin yer aldığı ses kaydındaki 3. isim Tu Amiral Alaattin Sevim kritik yerlerde görev yapmış Yani mesela 2, 7 Ocak 2008'de dön, dönemin Amerika Savunma Bakanı Robert Gates ile bir araya gelen Gül'ün yanında o istihbarat Daire Başkanı Tuğ Amiral Sevim Sevim'de yer almış. Hmm. Yani Office Defense Center'da, ODC'de görev alıyormuş. Burası insanlı bir yer herhalde. Belli olmaz. ...yani hepsinin başına bir daha bir daha... ...söylemek gerekmiyor muasır medeniyete çıktığında... ...zaten otomatik olarak... Evet. ...insansız ekine gerek duymadan... duymadan ...hallediyoruz. Evet, hallediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bu haber verilebilir diyorsun hala yani. <gülüyor> evet. Otomatiğe bağladık. Evet böyle... ...bu kadar haberler işte. Yani... Bir ufak habercikler daha vardı. Onlar da elimizde evet. kalmasın. kalmasın Üzücü oldu. Verelim. E, birisi e, bu İslamofobi, ırkçılık ve ayrımcılığın sadece Avrupa değil gittikçe yayılan bir coğrafyada yaşanıyor olduğunu haber vermekte fayda var. Türkiye'de de parmak şıklatan oh oh layıklık her yere yayılıyor diye bir garip e, ruh hali içinde insan kitlesinde ciddi bir artma olduğunu söyleyebiliriz. Nereden çıkarıyorum derseniz şu. E, Suriye'de de e, Okullara girişle ilgili yeni yasalar oluşmuş. Peçeyle okula girmek yasaklanmış. Sebepse peçenin akademik değerlerle bağdaşmaması. Hangi akademik değerler bilmiyorum ama bağdaşmıyormuş. Cübbe mesela yakışıyor akademisyene. Kafaya şapka falan iyi ama o peçe işi akademik değil. Bunu da söyleyen Suriye Yüksek Eğitim Bakanı Doktor Giyat Barakat demiş ki... E Akademik ve etik değerlerle bağdaşmıyor bu. Yüzün tamamen kapanması. Resmi haber ajansı sana'ya göre ise yasaklama talebi öğrenciler ve ailelerinden gelmiş. Yasaklansın diye öğrenciler ve aileleri kapılarda birikiyormuş evet. üniversitelerde. Yasak yüzü açıkta bırakan başörtlerini kapsamamaktaymış. Merak etmeyin Türkiye'deki kadar kötü değil diye de haberin sonunda not var. Ama bunu çeşitli sitelerde okuyacak olursanız. Layık ve Cumhuriyet savunucusu yurttaşlarımızın. Bu konudan heyecanlandığını ve çeşitli yorumlar çıkarttığını görmek mümkün ki hakikaten şaşırdım. Yani e, niye seviniyoruz böyle şeylere bilmiyorum ama bir kısmımız için bu hararetli tartışmanın içinde bunlar da argüman falan filan. Bir bu vardı bir de İstanbul'da elektrikli araba getiriyorlarmış. Büyükşehir Belediyesi ile Renault e, birlikte yapıyorlarmış bu işi. İyi bakmak lazım. Bu iyi mi kötü mü bilemedim. Sadece haber. Evet, verelim olarak verelim. Daha sonra ayrıntısına, ayrıntısına bakarız. bakarız. tabii. 2011 e, diyor. İstasyonlar da koy, koyacaklarsa tabii. Ne diyor. 2011 yılına kadar İstanbul'da altyapının hazırlanması ve elektrikli arabaların e, piyasaya sürülmesi imiş planları. Yani oradaki tabii bilebildiğim kadarıyla en önemli güçlük, sorun demeyeyim de güçlük ve maliyeti dışa olan... çıkmamanız <gülüyor> gerekmesi. Hayır hayır. Bir de şarj edebilecek bir şeyin olması lazım. Evet. Belli bir yere kadar gidiyor. Eğer şarj istasyonları benzin istasyonu sıklığında şarj istasyonu koyduğun takdirde hiçbir sorun yok tabi. E altyapıyı da koskoca İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3. Köprü yapıyor. Bunu mu yapamayacak yani? Ya yapması ile ilgili hiç şüphem yok. Bu faydalı mı yoksa değil mi ile ilgili şüphelerim var. Açıkçası bu da hani görevimiz gereği şüpheli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bakalım neyin nesiymiş diye. Ama top başa soracak olursanız belediye başkanımız olur. Bugün bir tarihe tanıklık ediyoruz. Elektrik motorlu araçların artık dünyada görülmeye başlandığı bir dönemde farklı bir tarihe geçişe tanıklık ediyoruz. Demiş. Tamam yani o zaman dört. faydalıymış. Evet e, yani öyle görünüyor ama daha önce de yeşil şehirler e, kategorisinde İstanbul'u görüp e, Kadir Topbaş nasıl güzel bir şehir olduğunu anlatınca uluslararası alanda ben şaşırmıştım mesela. Bu üçüncü köprüden önce miydi sonra mıydı <gülüyor> <gülüyor> karardan? KÖ <gülüyor> köprüden önceydi. Bir de Yargıtay'ın kararı açıklamış. Dördüncü hukuk dairesi İstanbul enerji Geri... ahşe küresel ile ilgili tam da çözüm bu olacak demiş bu arada. Tabii çözülüyor evet. Ee, Mehmet Haber davasına da dönecek olsak bir saniyeyle Ergenekon tutuklusu 9 hakime 1500'er Türkleri 1500'er Türk Lirası tazminat cezası vermişti biliyorsun bu hukuk tarihin en ilginç davalarından biriydi bu kararlarından biriydi Bir de şeyde köprüdeki E aman köprü diyorum Beykoz'daki Poyraz köy davasındaki sanıkların tahliyesini reddeden hakimleri yuhalayan avukatlar da gördük bu ülkede bu ilginç uygulamada görüldü mahkemenin başkanı hakim Puban tahliye edilmeli demişti reddedilmeli demişti alkışlandılar Böyle de yani Mahkeme hakimlerin Alkışlanıp Yuhalandığı bir olayda ilk defa görüldü arkasından da Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Tarihi Ender Hatta hiç benzeri görmeyen Bir kararla Niye tutuklama kararını kaldırmadınız Tahliye etmediniz diye Tazminat davası açan şeye, Dava bitmeden Sana Hastanığın avukatları 9 hakime 1500 lira tazminat cezası verilmişti. Gerekçesini açıklamış. Tutukluluk süresi hastanede geçti. Tahliye talepleri geri çevrildi. Şundan demiş yaşam hakkı bence tayin edici bir karar bu. Ve ya. gerçekten de önemli bir karar. Çok Çünkü önemli. aslında insan hakları e, perspektifinden bakacak olursak gerçekten alınması gereken karar. Emsal Bu... olmasını diliyoruz. Ve bir şey daha söyleyebilir miyim? E, emsal olmadığını da biliyoruz ve sorun da galiba burada. Yani... Olacaktır bundan sonra. Emsal ha, bundan daha, sonra. Daha şimdi tabii. Ha, doğru değil mi? Emsal mantığı gereği kendisinden e... sonrasını kapsar. Tabii, doğru, yaşam ben, hakkı tamam. en kutsal ve birincil haktır. Davacının yaşam hakkının tehlikeye düşürülmesi... elinden alınması halinde diğer tüm temel hak ve hürriyetlerin hiçbir değeri kalmayacaktır demiş. Çok doğru. Çok doğru. Ve bunun işte başta taş atan çocuklar diye adlandırılan da insanların davaları Yüzlerce olmak üzere binlerce kişiye hastalar, aile gene da dahil. Tabii, tabii zaten... dahil. Mükemmel bir şey oluşturmasını istiyoruz. Herkesin yaşam hakkının garanti altına alınması lazım. Yine davacının Dosyaya yaşayan buna ne diyorsun peki? Yine davacının dosyaya yansıyan özgeçmişi bilim adamı kimliği gerek ülke çapında ve gerekse uluslararası düzeyde başarılı çalışmalar yapmış olması kaçma ve delillerin karartılmasına ilişkin değerlendirmelerde göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ben bu kısmını e, açıkçası şahsen doğru bulmuyorum. Artık hani karar açıklandığına göre kararı eleştirme hakkımızda var. Var. Yani şahsen doğru bulmuyorum çünkü bilim adamının ya da bilim adamı değil aslında insanı ama e, bilim insanının ne şekilde e, akademik kalitesinin yaptığı işin olduğuna mahkemeler karar veremez. Verdiği noktada mesela atıyorum Kürt sorunun üstüne çalışan bir bilim insanıysa mahkemenin hiç hoşuna gitmeyebilir bu içerik ve bu sebeple dandirik işleri sebebiyle içeride kalmasına mı diyeceğiz? Yani yaptığı işin kalitesiyle suçlu ya da suçsuz olması ve bu suçla ilgili ne şekilde E, uygulama yapılması gerektiğinin bir alakası olmasa gerek. Bence bu ayıp bir şey. Doğru da değil. Şahsi görüşüm de bu benim. Evet. yani 4. Hukuk Dairesi'nin kararı herhalde epey eleştiriye açık ama çok ama ayrıntılı. önemli olan her... bence burada evrensel insan haklarının ciddi anlamda tekrardan yargıtayın bu kararıyla koruma altına alınmış olması tutuklu ve e, hükümlerle ilgili bundan sonra işleyecek olan süreçte olabildiğince Tutukluluk süresinin kısaltılmasına dair Net bir karar alınmış olması Hele ki hastalık gibi durumlarda çok net evet, Zaten Cumhuriyet tarihi boyunca da En çok kötüye kullanılan Hukuk işlemi Bu tutukluluk olduğuna göre Bunun emsal olması çok istenebilir Asıl olan ceza yargılamasının Tutuksuz yapılmasıdır Demişler ki çok doğru Şeyi ben de pek anlayamadım Ama üzerinde çalışacağım daha bilim adamlığı meselesini çözemedim. Uluslararası yayınlar yapanlar tutukluk almamalıdır. Şeklinde yorumlanabilecek bir şey var. Çok tartışmaya açık bir durum tabii. Ama yani benim... Meslekler arası bir hiyerarşi koymak zaten Başlı başına hem sosyal devlet hem hukuk devleti ilkesinde çelişebilir, değil mi? Ya yani mesela çöpçüyse madem ki çöpçüdür, bu durumda zaten kaçar. Kaçar bu. mi dur bunu içeri atalım. Ah akademisyendir. Hayır efendim kaçmaz. Buyurun siz dışarı dediğimiz noktada galiba bir, e, bir, bir, bir şeyler yapalım. oynuyor cıvatalar. Olabilir. Ama bunun üzerinde çalışmaları sürdürüyoruz. Volkan'ın Dedim bu işin içinde. Volkan'dan Volkan mı yok ortada? Bıraktığı ha. yerden ben de gürkanla çalışıyorum. Koridorda gördün, bazı düğmeler var ama daha tam çalıştıramadık. İyi üzerinde çalışıyoruz. <gülüyor> İnsansız yargı aracı. Bak bu da iyi olabilir. Yani her ne kadar beşeri işler de olsa bunlar beşeri aradan çıkardığımızda çok daha iyi işler hale gelebilirler. Yani Çünkü denemekler. Şaşar. Ne demişler evet. Valla şaşıyor bak deminden beri şaşırıp duruyoruz nasıl oldu bu işte Bu arada bence yılın e, referandumla ilgili sloganı da ortaya çıktı. Yani e, şeyi gerek yok ayrıntına çünkü referandumla ilgili zaten önümüzde uzun bir referandum süreci var. Diskin hayır diyeceğini de biliyorduk referandumda yani Süleyman Çelebi defaatle içerikten rahatsız olduklarını söylemişti. Ama bence bu kısmı değil önemli olan iletişim dili kısmı. Gerçekten önemli bir slogan katkısı oldu. Diskin sık sık söylemek lazım unutmamak için. 12 Eylül ürünü anayasakada 12 Eylül uzantısı bana yasaya da hayır. Anayasak 12 Eylül e, anayasasını temsil ediyor. Bana yasaysa AKP'nin kendine yonttuğu yasayı temsil ediyor. Yani neymiş tekrar ediyorum çünkü unuttunuz bile ben bu açıklamayı yaparken. 12 Eylül ürünü anayasakada 12 Eylül uzantısı bana yasaya da hayır sloganıyla Hayır. Çok cephesine katıldığı dizim. İşçiler için zor olmayacak. O senin karışıklığın. Sex Pistols'la bitiriyoruz. Whole Days in the Sun'ı çalacağız. Tatilde de pek çok insana da gönderme yapalım ama asıl çalma sebebimiz Paul Cook'un yani ünlü rock ve punk grubu Sex Pistols'ın davulcusu Paul Cook'un doğum günü olması, 1956'da bugün doğmuştu kendisi. Holidays in the Sun dinliyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. 치카스테.